Daha önce takip edenler var, etmeyenler var. İlk insanın ortaya çıkışından ilk uygarlıklara kadar geçen zamanı konuştuk bugüne kadar. Geçen sunumda ilk ortaya çıkan uygarlıkları Sümerlerden başladık. Harap Çin, Şan uygarlığı, Mısır uygarlığını konuştuk. Bugün artık yavaş yavaş biraz daha modern zamanlara doğru yaklaşıyoruz. Ee, artık Yunan ve Roma. Bunun için de seçtiğimiz başlık Avrupa'nın kuruluşu diye seçtik. Neden Avrupa'nın kuruluşu diye seçtiğimizi soruyor. Aslında burada iki üç tane şeyin sunuma başlamadan altını çizmek gerekiyor. Bir tanesi şu. Ee, Avrupa'nın kuruluşu diye seçtiğimiz bu başlık tesadüfi bir başlık değil çünkü özellikle sonun devam edecek, e, şunu göreceğiz ilerleyen haftalarda. Özellikle Avrupa'da feodal dönemin sonlarına doğru Rönesans dediğimiz dönem başladığında Rönesans bir yenilen doğuş olarak adlandırılıyor Avrupa'da ve kendi kökenlerini antik Yunan'a dayandırdı. Dolayısıyla bugünkü dünyamıza baktığınız zaman aslında. Ee, modern dünyada, günümüz dünyasında üniversitelerdeki çeşitli tabi okutulan bütün derslere baktığınızda e, ve gündelik hayatında kullandığımız bütün kavramlara baktığınızda bu kavramların büyük bir çoğunluğunu, eski kavramların büyük bir çoğunluğunu antik günahından günümüze tevassü ettiğini görüyoruz benim kendi fakültemde siyaset bilimine giriş dersi başladığı zaman ilk başlayan şey şöyle söyler. Mesela ilk siyaset bilimci Alistov olarak ve Alistov'dan günümüzde siyaset bilimliği adlandırılır. Uluslararası ilişkiler bölümleri, Uluslararası ilişkilere giriş derslerinin başlangıcında Tupidides'in Peripolis savaşları e ve ilk Uluslararası ilişkiler e dersi. Tarih bölümünde Herodotlar başlar. Bu sadece bir sosyal bilimlerle ilgili değil de. Fen bilimleri dediğiniz zaman da örneğin tıbba gittiğiniz zaman Hipokrat'la bugün hala da Hipokrat yeminleri edilir vesaire. Dolayısıyla Artık günah dediğimiz düşünürler dediğimiz düşünürlerin büyük bir çoğunluğu günümüze kadar gelen, Artık Günah'dan günümüze gelen düşünceler olarak gelen. Yine benzer şekilde kullandığımız kavramlar, mesela bugün en çok Türkiye'de tartıştığımız kavramlar dünyada tartıştığımız demokrasi dediğimiz kavramı. Demostratos ilk uygulanışı Atina. Atina'dan günümüze kadar Demos Kratos, demokrasi halkın enerjisi kavramının kullanıldığını başka kavram, oligarşi kavramının ortaya çıkışı yine Antik Yunan'dır. Polis, politik kelimesinin doğrudan zaten polis dediğimiz Antik Yunan'dır, kent devletler. Polis, politik kelimesi, siyaset kelimesinin kökeni de doğrudan doğruya Antik Yunan'dır. Güzel. Bütün bunları bir kere ortaya koyduk ama bu, bu işin bir yönü. İşin bir başka yönü de şöyle bir yönü. Belki esas bugün tartışacağımız konu veya benim anlatmaya çalışacağım konu. Gerçekten bütün bunlar antik Yunan uygarlığının bir icadı mı? Çünkü bu aynı zamanda 19. yüzyıl sömürgeci geçmiş içerisinde Avrupa'ya baktığınız zaman neden Avrupa ileride, doğu geride sorusuna verilen yanı? E çünkü bizim kökenlerimiz antik Yunan ve uygarlığın gerçek anlamda, normatik şey olarak uygarlıklar, dedi, kültürler anlamında değil ileri anlamında kullanılır. İleri bütün her şey bizim Avrupa'dan ortaya çıkmıştır. Diğer kalan bölgelerde böyle bir şey yoktur gibi bir şey görür. Ve sömürgecilik döneminde sömürgeciliği meşrulaştırmanın en temel yöntemlerinden bir tanesi biz Antik Yunan'ın torunlarıyız. Diğerleri de barbarlardan geliyorlar. Bu gerçekten böyle mi? Çünkü bugün yanıt arayacağımız sorulardan bir tanesi bu. Bu gerçekten böyle mi? Bir, ikincisi neden Antik Yunan bir uygarlık alanı olarak ortaya çıktı? Bugün dediğim gibi böyle çok ayrıntılı bir şekilde Antik Yunan'ı inceleyebilecek bir durumda değiliz. Yani bunun için zaten oturup dayı, bir, bir seneye yayılmış bir seminerler dizisi yapsak ancak yeter belki. Bugün sadece dediğim gibi bir saatlik sunuz içerisinde bir iki tane soruya yanıt arayacağız. Bir, Antik Yunan neden bir uygarlık alanı olarak ortaya çıktı? Bu diğerlerinden farklı olarak çünkü biraz sonra göreceksiniz daha önceki sunumları izleyenler şunu farkı da olacaklar. Antik Yunan'da ortaya çıkan e, değişkelerin büyük bir çoğunluğu Sümerler, Mısır'da, Şampçin'inde veya e, Ayakba'da, Hindistan'da ortaya çıkanlardan çok farklı değildir. Oralarda çok ciddi uygarlıklar üretti. Bugün bu gördüğünüz şeylerin büyük bir çoğunluğu ki en basitini hemen mesela şu fonzlarda bir tanesini söyleyeyim. Mesela bugün hala e, şeyde matematik derslerinde okutulan Pisagor, e, Öklit gibi e, insanların teoremleri aslında bu oradan Mısır'dan alınmış olan teori, teoremler. Onların sistematize edilmiş halleri çünkü. Zaten Pisagor'un ortaya koymuş olduğu kuramları, Öklid'in ortaya koymuş olduğu kuramları Mısırlılar bilmeselerdi zaten piramitleri yapamazlardı. Dolayısıyla Antik Yunan'ın aslında neden bir uygarlık alanı olarak ortaya çıktı ve neden Avrupa'nın, bugünkü modern Avrupa'nın kendi kurucusu olarak Antik Yunan ve Roma'yı gördüğünü bugün biraz tartışmaya deneyeceğiz. Zaman olarak baktığımız zaman bu uygarlıklar timeline'ın daha önce bunu görmüştünüz. Biz ile başladık. Ee, Mısır'ı konuştuk. Hindistan'ı konuştuk. Harappa'yı. Çin'i konuştuk. Şu İsrail bir süre dini Bunu gelecek dönemde özellikle tek tanrılı ve Hristiyanlık bahsinde daha sonra tekrar geri döneceğiz. Şimdi geldik. Zamanımızdan yaklaşık 1000 yıl önce şey pardon milattan önce 1000 yıl zamanımızdan 3000 yıl önce tevassü etmeye başlamış olan antik Yunan dünyasına ve ona bağlı olarak da tabi, çok bağlı olarak Roma'ya antik Yunan dediğimizdeki ilk e, insanlardaki şaşırdıkları şeylerden bir tanesi Yunan dediğimizde bugünkü Yunan coğrafyasını kastetmiyoruz antik Yunan dediğimizde aslında daha fazla kastettiğimiz yer bugünkü Anadolu coğrafyası ve hepinizin bildiği Ege, İyonya bölgesi diye Ege ve Akdeniz bölgesine çok yakın olan bölgeler Tabii ki bugünkü antik Yunan e, coğrafyasında içine alıyor bugünkü modern Yunan coğrafyasında içine alıyor ve fakat İtalya'nın güneyi de bu antik Yunan coğrafyasına dahil olan bir coğrafyadan söz ediyoruz. Şimdi şu haritayı çok iyi hatırlayacaksınız özellikle geçen e, haftanın son bölümünde konuşmuştuk. Neolitik devrim ve sonrasında yani yerleşik yaşama geçiş ve sonrasında uygarlıklar ilk ortaya çıktığı ve konuştuğumuzda şunun altını çizmiştik. Birbirinden habersiz en az 6 farklı bölgede insanlar yerleşik yaşama geçtiler. Bu en az 6 farklı bölgenin 4'ü Avrasya coğrafyasındaydı. Mısır, Mezopotamya, Hindistan ve Çin. Bunlara e, Amerika kıtasını ekliyoruz ki onu daha sonra tekrar başka bir bahisle görüşeceğiz. Amerika'da özellikle Güney Amerika ve Orta Amerika'da yerleşik yaşama geçişleşme. Bir de bu. Yaklaşık dönemlerde en geç yerleşik yaşama geçilen yer Amerika kıtası zaten. Fakat şu anda tamamen izole. Avrupa ile hiçbir bağı yok. Kendi başına geliştirdiği uygarlıklarla. Yine ilk izole olan bölgelerden bir tanesi de biraz daha şu ilerilere Papua Yeni Gine ve Avustralya coğrafyasına geldi. Orada da bir yerleşik yaşama geçiş var. Bu gördüğünüz harita eski e, ticaret yolları. Şunu söylemiştik. Bu yerleşik yaşama geçişten sonra yavaş yavaş uygarlıklar dediğimiz karmaşık şehir toplumları ve devlet yapıları ortaya çıkıyorlar ve bu toplumlar ortaya çıktıktan sonra kendi aralarında da bir e, iletişim kuruyorlar. Bunu ilk bir Mısır şey Mısır ve Mezopotamya arasında gördük. Sonra Mezopotamya ve Hindistan arasında gördük. Giderek Çin hatta geçen sunumda hatırlarsanız şeyi söylemiştim. Çinde ortaya çıkan porselenle benzeri şeylerin Karadeniz'de bulunmasının niye geldi anlamı burada artık bir ticaret bağı var. Ne bu ticaret bağı yaklaşık günümüzden 5000 yıl önce, 4000 yıl önce, hilatlan önce 2000 3000'lerde yavaş yavaş şey yapan ve şu ikiye ayrılmış olan ticaret yollarında pembe olan, hafif kırmızımsı perametli gördüğünüz yol, bütün bir dünya tarihine 1500'lere kadar hükmedecek olan ünlü İpek yolu. Yani Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar gelen yol. Diğer bu yeşil yollardan şu alttan gelene genelde baharat yolu adı veriliyor. Denizden geçen bir yol. Ve karmaşık bir ticaret sistemiyle karşı karşıyayız. Bu dört büyük uygarlık içerisinde. Bu karmaşık ticaret sistemi içerisinde hep şunu söyledik. Ticaret demek sadece malların birbiriyle değiş tokuşu anlamına gelmiyor. Mallar değiş tokuş edilirken aynı zamanda kültürel kimlik. ...her coğrafyanın kendisine ilişkin geliştirmiş olduğu hem bilimsel hem kültürel şeylerde bir değiş tokuş içerisine giriyor. Bu yolda neler gidiyor, bu yolda gidenleriyorsunuz. ne diyorsunuz? İpekten tutun ve çeşitli metallere kadar çünkü her coğrafyada her şey bulunmuyor. Şaraptan tutun, fil dişlerine kadar, kölelerden tutun çeşitli cam eşyalara kadar her şey bir değiş tokuşun konusu olabiliyor. Burada altını çizmemiz gereken bir şey var. Sonraki durumlarda çok önem taşıyacak. Batının doğuya verecek çok az şey var. Esas olarak çünkü bütün önemli mamuller doğuda ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla bu sonradan bize bir soruyla başlayacağız. Mesela daha sonraki topluma. Neden Çin Amerika'yı keşfetmedi veya neden Aztekler Avrupa'yı keşfetmedi sorusunu soracağız. Neden Avrupalılar? Çünkü onların böyle bir ihtiyacı yoktu. Onlarda her şey vardı. Olmayan coğrafya şu gördüğünüz Avrupa coğrafyası. O Avrupa coğrafyası fakir bir coğrafya. Aslında çok fazla da verebileceği bir şey yok diğer taraflara. <gülüyor> evet. Şimdi bu ticaret yollarının önemi neden? şuradan kaynaklanıyor önemi. 1200 yıllar, milan önce 1200'ler. Bu demek ki günümüzden 3200 yıl kadar önce geliyor Bu ticaret yollarının önemli kavşaklarından birinin bugünkü üzerinde yaşadığımız coğrafya Akdeniz bölgesine, Akdeniz coğrafyasına kaydığını görüyoruz. Akdeniz bir ticaret alanı olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın, şimdi ilk sorduğumuz sorulardan bir tanesinin yanıtıyla başlayalım. Neden Antik Yunan coğrafyası bir uygarlık alanı olarak ortaya çıktı? Şimdi bir kere çok büyük bir coğrafyası şansı var. Şu gördüğünüz bölge Antik Yunan coğrafyasının bölgesi. Bakın yakınlığı oldu. Hemen güneyi indiğiniz zaman nereye görüyorsunuz? Mısır. Büyük şey kültür alanları. Hemen sağına gittiğiniz zaman nereyi görüyorsunuz? Mezopotamya, Sümerler, Ataklar, arkasından Babililere kadar giden. Antik Yunan coğrafyası esas olarak büyük kültürel alanların tam bir kesişme noktasında, kavşak noktasında ortaya çıkıyor. Bunun iki anlamı var. Bir, ticaret olarak, dağıtım alanı olarak kendisinin bir merkezde olması. iki bu merkezde olması hasebiyle bütün bu kültürel alanlara da yakın olması ve onların kültürel geliştirdiği her şeyi... Kendi içerisine alabilmesini sağlayan bir coğrafi avantajla zaten olaya başlıyor. Şimdi biraz bu coğrafyaya geçtim de antik Yunan'a başlamadan evvel hani Sümerler, Mısırlar vesaire varken burada neler oluyordu Akdeniz bölgesinde? Burada da biliyorsunuz ilk sunumda da söyledik insanlar bir kere şeyden çıktıktan sonra günümüzden yaklaşık işte 200 bin yıl evvel Afrika coğrafyasında her tarafa yayıldılar. Bu her tarafa yayılma sonrasında yerleşik yaşama geçiş farklı zamanlarda oldu. İlk işte Mesopotamya'da gerçekleşti. sonra Mısır'da vesaire de Bu sıralarda Sümerler daha medeniyetleri geliştirirken Avrupa coğrafyasına özellikle Avrupa coğrafyasının Sümerlere belki en yakın bölümü olan Antik Yunan bölgesine geldiğinizde burada henüz daha Neolitik dönem yaşanıyor. Yani yerleşik yaşama daha yeni geçiliyor. Alcı kabile toplumlar daha yeni yeni yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar. Ee, Milattan önce 2500'ler yani günümüzden 5500 yıl kadar önce ki bu tarih size şöyle bir karşılaştırma yapayım. O tarihlerde de Sümerler'de artık büyük medeniyetler ortaya çıkmış ve yazı bulunmuştu. Sümerler şu anda zigguratlarda yazışıyorlar. Ama bu tarafta yeni yerleşik yaşama geçiş ve yerleşik yaşama geçişle birlikte ilk kültürlerin ortaya çıktığını görüyoruz. İlk kültürler olarak aslında Türkiye'de olmasına rağmen yani Türkiye'ye çok yakın olmasına rağmen ...çok az bilinen bir Kikland kültürü var. Özellikle Ege bölgesinde... ...Kikland diye adlandırılan... ...Sytladik diye yazıyor şeyler... ...birine Türkçe Kikland diye çevrilmiş bir kültür var. Onun hemen arkasından... ...bunlar antik Yunan öncesi kültürler. Onun hemen arkasından yaklaşık günümüzden... ...4 bin yıl önce... ...Minoa kültürü biraz daha bilinir... ...ama en fazla bilinen Miken kültürüdür... ki Girit bölgesinde ortaya çıkmış olan bir kültür. Ne bunlar? Nasıl açıklayabiliriz bunları? ilk Kikland'da başlarsa Kikland dediğimiz şey Kikland uygarlığı veya Kikland kültürü diye geçiyor bu Ege Denizi bugünkü Tavşan Adaları diye bilinen bölge şu Ege Denizi'de yukarıdaki küçük haritada görüyorsunuz Tavşan Adaları Ege Denizindeki adalardan daha ziyade bizim Çanakkale Boğazı'nın biraz daha karşı tarafına denk gelen ve Yunan karadasına daha yakın olan Yunan karasına daha yakın olan adalardan oluşuyor <gülüyor> M.Ö. 3000'lerde 2000'ler arasından ki bu dönemde bakın şeyde Sümerler'de ve Mısırlar'da artık büyük medeniyetler boy vermiş durumda. Burası erken Türk çağı dediğimiz bir dönem yaşıyor. Ne biliyoruz bu kültürle ilgili? Kiklal kültürüyle ilgili? Bir kere nereden geldikleri konusunda çok bir fikrimiz yok. Büyük ihtimalle antropologlar ve antropologlar göre Anadolu'yla Avrupa'dan gelenlerin bir karışımını oluşturuyor bu adalardaki şey. Yazıları yok. ...yazıları olmadığı için çok fazla bir şey bilmiyoruz. Nereden biliyoruz böyle bir kültür olduğunu? Buradan biliyoruz. Bunlar işte Kidnau kültürü dedikleri de ortaya çıkmış olan ve son arkeolojik kazılarda bulunan şeyler. Mesela sol tarafta gördüğünüz M.Ö. 2800'lere tarihlendi. 4800'e önce. 1,5 metrelik bir kadın heykeli. Şimdi burada da ilginç olan şey şu kadın figürünlerinin daha önce de Avrupa'da bulunduğunu göstermiştik size. Avrupa'da bulunan o kadın figürünleri ve başka yerlerde de bulunan kadın figürleri yeni uygulaklarda genelde 27 M.Ö. 27.000'li 20.000'li yıllara. Burada biraz daha geç ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da hala da kadın bereket eşleşmesinin bütün kültürlerde olduğu gibi burada da olduğunu görüyoruz. Ve kadınların bir adım önce şu sağda gördüğümüz mesela hakikaten kültürde ilginç olan şeylerden bir tanesi yüzler anonim yani yüzlerde ayrıntı yok. Luhur Müzesi'nde şu gördüğünüz sağdaki kadın portresi, büyük ihtimal olduğu figürünün altı da var, ama şu anda sadece üstü tutarmış. Luhur'da sergileniyor. Milank'tan önce 2700. Yine bu kültürle ilgili bildiğimiz ki en fazla New York Metropoliten Üniversitesi'nde bu kültüre ait şeyler var. Erken dönem e, Kik lafı yani sayfadik kültür dediğimiz Milank'tan önce 2300'e. -200 Bakın genelde kadın figürünlerini görüyoruz. Üçüncü resimde gördüğünüz şey bize şeyi gösteriyor. Ee, müzik ilgili tıpkı diğer kültürlerde olduğu gibi müziğin artık ortaya çıktığını gösteriyor. Altta biraz daha yakın döneme geldiğimiz TikTok kültüründe saklama aletleri dediğimiz testilerin vesayelerin ortaya çıktığı ve daha ikinci süslemelerin başlandığı gözüküyor. Dolayısıyla burada bir kültürün artık ortaya çıktığı bunun tırnak içerisinde bir yerleşik yaşama denk geldiğini ve kültürel olarak gelecek kuşaklara bırakılan bir bilgi birikiminin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Dediğim gibi fazla bir şey bilmiyoruz. Neden? Yazıları yok. <gülüyor> ve bunlar belli bir katmanda bulunduğu için o kültüre, bu, o bir, bir diğer antik, çünkü bu kültüründeki ee, niye minuaya bağlamıyoruz? Bu kültürdeki tüm şeyleri kendi özgür şeyleri var. İşte dediğim gibi, mesela genelde heykellerin anonim olmak, yüzlerinin olmaması gibi. Bir adım ödeye gidiyoruz. Milyondan önce 2000'lere geldiğimizde ki bu artık e, yine karşılaştırma yaparsak, e, Mısır'da ve şeyde, e, Mezopotamya'da kültürel patlamalar yaşandı. Harappa ortaya çıktı. Hindistan'da. Çin'de de çok ciddi yerleştirilmesi gibi kültürel birikimler yapılıyor. Burada ne oluyor? Burada Minos veya Minoa, Türkçe'de Minos diye geçiyor, Minoa diye bilinen, özellikle Girit adası üzerinden bir yeni kültürel alanın ortaya çıkıyor, bir uygarlık alanının ortaya çıktığını görüyoruz. Yaklaşık 600 yıl boyunca, yani 2000'lerden 1400'lere kadar hep milattan önce, parlak bir dönem yaşıyor bu Minoa kültürü ve kendisinden sonra gelecek olan bir Miken kültürüne de şey yapacak. Şimdi bakın, burada şunu görüyoruz. Bu işte Girit'in denen bir kültür alanı olarak, tamamen ticaret yollarının gördüğünüz gibi merkezinde. Bir kere siz, çünkü şeyi keşfettikten sonra karayolunun dışında ikinci bir alan olarak denizlerin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi burada biraz kafamızı çalıştırmak gerekiyor. Karayolu ile deniz yolu arasındaki avantaj farkını. Avantaj var Şu bugünkü gibi düşünmeyin. Karayolu dediğiniz zaman malları taşımak için ihtiyacınız olan şey nedir? Karayolunda bir ihtiyacınız olan şey önce 2000'lerden söz ediyoruz. İhtiyacınız olan en temel hayvan eşek. Ve taşıyabildiğiniz şey bir eşeğin taşıyabileceği yük. 20 tane eşeği arka, arka edildiğinizde, onlara ne kadar yük yükleyebiliyorsunuz, onları yüklüyorsunuz. Ha biraz daha ileride deve daha fazla belki taşıyabilecek daha dayanıklı bir hayvan var. Bu tabii daha fazla insan. Çünkü yollar, koruyucular gerekiyor. Bu yolda şey koyulmamak için vesaire için gideceksiniz çeşitli tehlikeler. Deniz böyle değil. Denizde eğer bir gemi yapabiliyorsanız o gemiye mesela 20 eşeği yükleyebildiğiniz aletin şey, eşya daha fazlasını yükleyebiliyorsunuz. Ve daha az sayıda insanla, daha az insan gücüyle bunu bir yerden bir yerine at. Dolayısıyla bir kere denizcilik gelişmeye başladıktan sonra deniz ticaretinin daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bunlara deniz kültürleri denmeye başlanıyor. Tabii bir taraftan bu deniz kültürleri, bir taraf Akdeniz, bunun bir tarafında biraz evvel gösterdi. Kızıl Deniz üzerinden Hint Okyanusu. Buralarda küçük gemilerin artık fink atmaya Bunu nereden biliyoruz? Bunu da deniz arkeolojisinden biliyoruz artık. Hala daha o döneme ait olan çeşitli gemilerin batıkların çıkartıldığını görüyoruz. Milattan önce 1500'lere gelmişte bu deniz ticaretinin artmasına paralel olarak Girit'in bir şey olarak ortaya çıktığını görüyoruz ticaret merkezi olarak. Çünkü Akdeniz Ege'nin tam ortasında ve her tarafı eşit uzaklıkta. Dolayısıyla burası hem bir alanı hem her tarafa doğru bir şeysi var. Bunun bir adım ötesi bakın. Günümüze kadar gelen şey Kıbrıs. Kıbrıs neden önemli? Kıbrıs'ın bakın coğrafi konumuna baktığınız zaman uçak gemilerinin olmadığı bir dönemi düşündüğünüzde Kıbrıs adeta bir doğal uçak gemisi. Hele ki petrol keşfedildikten sonra, yani 18 çok ileri bir dönem, modern bir dönem. Neden Kıbrıs hala daha bir sorun da olarak bakıyor? Kıbrıs bakıp burada hem Orta Doğu'yu kontrol ediyor, hem Mısır'ı kontrol ediyor, hem bütün bölge. Yani şu anda petrol olarak baktığınızda, jeopolitik önemi olarak her yeri kontrol eden bir coğrafya. Üstelik doğal bir uçak yeriniz. Hiçbir şey harcamanıza gerek yok. Burayı kendinize bağladığınız anda Doğu Akdenizi koltuk. Bu coğrafya neden önemlidir sorusuna bir yanıt aslında. Hem ticaret olarak hem askeri olarak son derece önem taşıyacak bu coğrafya bu bölgeler. Hele ki dediğim gibi bu milattan 1500, milattan sonra bunu 3000 yıl geçirin. 3500 yıl 1800'lere geldiğinizde, petrol bir kere bulunduktan sonra Kıbrıs'ın önemi 1000 kat daha artacak. Çünkü petrol bölgeleri kontrol eden bir coğrafya. <gülüyor> Minua kültürüyle ilgili neler biliyoruz? Minua kültüründe artık şeyi biliyor, Metal işlemeye başlıyorlar. Bunlar o dönemde bulunmuş olan çeşitli takılar kadınlar için. Şu sol tarafta süslemenin inanılmaz boyutlara geldiğini görüyoruz. Yılan tanrıça. Bunun bir tanrıça olduğu düşünüyorum. Daha... Yılan tanrıça büyük ihtimalle şeydeki Mısır'daki işsiz kültünden de yılanmış hmm. kültünden de esinlenen bir şey. Bu e, Minoa'dan kalmış güreşen kadınlar. Evet. E, güreşen kadınlar. Çünkü bu bir adım sonrasında olimpiyatlara kadar gidecek olan bir şey gösterecek bize. Bu çok sevdikleri bir spormuş. En yani çok bunu buluyoruz. Bullipik diyor. Boğaya sıçrama. Boğaya Şimdi size bu oyunu göstereceğim. Bunlar boş zamanı çokmuş, oynadıkları oyunlar da bir acayipler. Ne anlıyorsunuz bu oyundan sizce? Nasıl bir oyun oynuyorlar? Bakın. Oyun şu. evet, bir türlü oyunu çok belli. Bakın, boa gelirken şeyinden yakalayacaksınız bu e, boynuzundan. Havada tatlı atıp ayakta durabileceksiniz. Bunu koşarak bizi... Ki bu çok fazla oynadıkları bir oyun. Çünkü nereden biliyoruz bunu? Bütün fresklerden biliyoruz. Ve sürekli bu oyun. Burada tabii telef olanlar var. Başarılı olanlar var. Ama evet. <gülüyor> oynadıkları oyun bu. Dedim ya bu şey. Olimpiyatlara kadar. Çünkü bu aşamada gene spor tarihi vesaire şey baktılar bütün bunların hikayesini, spor dediğimiz hikayesini aslında her zaman savaş ve savaşla bağlantılı olan bir şey ve hayata dayanıklılıkla ilgili olan bir şey. Hayatta kalabilmenin bir tür antrenmanını, egzersizini yapabilmek. Yani bu şeyler bile hayvanlarda da gördüğümüz şeyin bir benzeri yani aslında. Küçük köpekler neden böyle vahşice oynarlar gibi o hayatta kalma deneyimleri Spor insan için hayatta kalma deneyimidir. Mesela can, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında nasıl davranılacak, savaşlarda ne yapılacak vesaire. Giderek burada da bunun geliştirildiğini görüyoruz. Buradan işte bu yavaş yavaş o giripten uygarlığın karaya doğru geçtiği bir dönem. Ve Miken kültürüne gelelim. Miken kültürü bildiğimiz en şey artık antik Yunan'ın kökeni diyebileceğimiz şey... Yine bu günlük Klosos Sarayı. Bugün Girit'e gittiğinizde bunun kalıntılarını göreceksiniz. Girit'e gidenler belki görmüşlerdir. Knossos Sarayı'na girdiğinizde mesela sizi ne karşılayacak? Kralın taht odası karşılayacak solda gördünüz ve kraliçenin odası gör görüleceksiniz. Kraliçenin odasındaki duvarlardaki şeylere bakın, fresklere Ne görüyorsunuz? Yunuslar. Yunuslar. Ee, bir deniz kültürü artık yani Eskişehir'de farklı olan e, hayvanlar yerine, şey yok vesaire, burada artık deniz kültürüne uygun hayvanların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve e, Sümerler'de, Mısır'da e, bira ne kadar önemliyse, Antik Yunan'da biraz sonra göreceksiniz, şarap çok önemli. Ve medeniyetin beşiğinde e, Sümer'de nasıl bira varsa, Antik Yunan medeniyetinin beşiğinde de Antik Yunan'da uygarlığın ortaya çıkmasındaki en temel şeylerden bir tanesi de şarap olacak. Nedenini biraz sonra açıklayacağım. Şehirler aslında mesela Sümer şehirlerini hatırladığınız zaman çok da farklı değil. Evet. Yine benzer şekilde e, surlarla çevrilmiş, daha su yataklarına yakın koruma için mesela arka taraflarını daha ziyade o giritteki çatlaklar gibi şeylere daha yakın yapmışlar. Bu bir tür koruma diğer şeylerden. Ve gittiğinizde modern olarak göreceğiniz resimde bu bugünkü arkeolojik kazıtsı Knossos sarayıydı. Çok sağlam öyle. Hı? Çok sağlamdı değil mi gezi? Ya <gülüyor> adamların başka bir şeyti yok ki nereden salsını yılan mersiz. İla ancak bu şeyleri satar <satabilirler>. diyorlar. <gülüyor> çok ya, Geçerken belki ilginç bir hikaye olarak şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz kayıtta Atlantis hikayeleri vardır. Atlantis'in nerede olduğu, nerede olmadığı falan. Mesela bir şeylerden bir tanesi teoremlerden bir tanesi aslında Atlantis'in Ege bölgesinde olduğuna ilişkildi. bunun ortaya çıkma neden Mithal Uygarlığı neden yıkıldı sorusunu bugün çok bilmiyoruz bildiğimiz hikayelerden bir tanesi de bugün de hala da Ege'de çok etkili olan depremler. Çok büyük bir deprem sonucunda, 8 buçuk civarında bir deprem sonucunda tamamen yıkıldı ve bu deprem sonrasında büyük depremler, 8'i geçtikten sonra yer kabuğunda da şekil değiştirmeleri olarak oradaki büyük adalardan bazılarının çöktüğüne ve bu çökenlerden bir tanesinin de Atlantis olduğuna inanılır. Bu gene bakıp şu çok ünlü bir e, ölüm suratıdır gene Miken'den gelen e, kralların altınla kaplanmış olan, evet e, altınla. Bu yine şeylerden görebildiğimiz Miken'deki askerleri gösteren bir figür. Burada da ilginç gene aslan figürüyle karşılaşıyoruz. Daha önceki sunumlardan hatırlayacaksınız aslan düşmanı tecrü, güçlü düşman tecrü ve aslanlara karşı mücadele eden Miken askerlerini görüyoruz. Mikenney'de elimizdeki en acayip şey bu işte. Bu lineer A yazısı dediğimiz bir yazı kullanıyorlar. Yani yazıyı keşfetmişler. Ama tıpkı Harappa'daki gibi lineer A yazısı da çözülmedi. Şu gördüğünüz Phytos diski dedikleri disk, lineer A yazısının bulunmuş olan diski. Bu disk çözülmediği için ve bu diskteki yazılar çözülemediği için Linear A yazısını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kez ilgili bildiklerimiz sadece o heykeller, fresler ve bulunan buluntular üzerinden gidiyor. İşte bakın bu linear A ile ilgili çeşitli tabletlere yazılmış olan şeyleri görüyoruz. Mesela bu, bu resimle şey yan ya bu işte gene boğa atlama bunun hikayesi anlatılıyor büyük ihtimal. Yan yana bulunuyor bunlar ama tabii o hikayenin ne olduğunu daha yazı okuyamadığımız için bilemiyoruz. Bir adım sonra yaklaşık 300-400 yıl sonra Linear B dedikleri bir başka yazıya geçiyorlar ki Linear B amatör bir mimar, İngiliz mimar, amatör bir dil bilimci tarafından çözüldü. Tarafından çözüldü. Dolayısıyla Mikael Uygari'nin son dönemine ilişkin bilgiler elimizde. Linear B dediğimiz yazı aynı zamanda Antik Yunan yazısının da kökenini oluşturuyor. Yani bunun biraz gelişmişi Antik Yunan dünyasında kullanılan yazı olacak ve daha fazlasını bileceğiz. Peki buradan şeye geçiyoruz. Şimdi Klasos Sanayi'nde bulunduğu genit vesaire. Buradan yavaş yavaş, 1200 verdi. Gene burada çeşitli teoremler var. Hala zorlar geldi diyorlar. doğrular bir kavim. Avrupa'dan onlar geldi vesaire. Anadolu'dan gelen kavimler var. Bunlar bir araya geldiler vesaire. Hakikaten bilmiyoruz. Burada Herodot'un anlattıkları var. Ne kadar artık şey yaparsak. Bugüne kadar hep doğrulardan bahsediyordu antik Yunan'ı söylerken ama büyük ihtimalle burada bir karmaşa yaşanıyor. Yani İçişe giren insanlar, kavimler, çeşitli farklı kavimler ve özellikle Miken ve Minos kültü, Minoa ve Miken kültürünü geliştirdiği o kültürel devkimi alarak de çeşitli yerleşim birimleri ortaya çıkmaya başladı. Şimdi buradaki 60-70 şeylerden bir tanesi şu çok önemli. Şehir devletleri dediğimiz devletler, daha önceki sunumları takip edenler biliyorlar ki bütün zaten uygarlıklar başladığı ilk ortaya çıkanlar şehir devletleri dediğimiz devletler. Köyler bir araya geliyorlar ve daha kompleks yapılar olarak şehirleri meydana getiriyorlar. Fakat böyle kalmıyor diye uygarlıklar. O şehirler de daha sonra lider bir şehirler lider bir etrafında birleşiyorlar ve büyük devletler ortaya çıkıyor. Sümer, Babil, Akkad vesaire. Neyse. Antik Yunan dünyasındaki en ilginç gelişmelerden bir tanesi şehirler ortaya çıkıyor ve asla bunlar birleşmiyorlar. Yani tek bir devlet altına girmiyorlar. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Bu özel e, düşünsel gelişimi her şehir bazında olanaklı kılıyor. Ne demek bu? Bu şu demek. E, bunu bir adım sonra daha net anlayacağız. Bu şu anlama geliyor. Bu e, geliyor bir kez devlet yapıları ortaya çıktıktan sonra devlet yapılarını sürdürülebilir olması, bunu daha önce konusu yöneten, yönetilebilmesi vesaire devlet yapılarını sürdürülebilir olmasının iki koşulu var. Bir baskı aylıkına ihtiyacımız var, askerlere, silah ürünce. Bir de ideolojik meşrulaştırma aylıklarını yönetiyor ama neden yönetiyor sorusuna bir yöntem. Sümer'de niye yönetiyor rah şeyi, rahipler diyor? Çünkü o Tanrı'nın bize göndermiş olduğu bir lider. Tanrı kral var. Zaten Tanrı'nın doğrudan doğru. Zaten Tanrı ve öldükten sonra yenisi geliyor oğlu olarak. Çek. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ee, rahipler ki rahipler aynı zamanda bilgi tekenini elinde tutan elit kesimi oluşturuyor artık dönemde. Bu elit kesim bilgiyi yöneticiler açısından kullanmaya başlıyorlar. Yöneticiler o bilgiyle yönetiyorlar. Suya hakim olma bilgisi, matematiğe hakim olma bilgisi, barajlar yapabilme bilgisi, silah bilgisiyle vs. bir iç içe geçiyor. Bilgi bir kez iktidara tabi kılındıktan sonra bilginin gelişimi artık iktidarın varlığına bağlıdır. Merkezi iktidar mı? Merkezi iktidar bilgiyi daima kendisi için kullanmak ister. Modern dünyadaysın, modern iktidarlardır üniversiteler vesaire kendisine tabi kılmak ister ki o bilgi kendi iktidarının sürekliliğini sağlayabilir. Antik Yunan'da parçalı yapı olduğu için bilgi özel gelişme fırsatını bulabiliyor. Dolayısıyla burada farklı düşünceler, farklı, şey, farklı şehirlerde farklı düşünceler, farklı düşünsel şeyler ortaya çıkabiliyor ve hani bugünkü anladığımız anlamda özel diyebileceğimiz bilimsel bilginin gelişmesiyle karşılaşıyoruz. Çünkü bunun anlamış artık anki günah hiçbir bilim adamı veya bilim insanı dedi o pardon, bilim insanı hiçbir zaman tanrıların teşhisi değil. Dolayısıyla tanrılarla da kavga edebiliyor. Tanrılarla, Tanrı yoktur diyebiliyor ve kimse de sen ne diyorsun diyemiyor. Halbuki Mısır'da hiçbir bilim insanı Tanrı yoktur diyemez. Evet. Çocuğun orada firavun mu? Sen de oradan maaşını alırtıyorsun. Ama e, Sokrates yani Atina Tanrıları da niye dalga geçebiliyor Atina Tanrıları ile. Şey. Sonrasında bazen idam oluyor Sokrates'e olduğu intihar etmek zorunda kalabiliyor. Ama dediğim gibi bu parçalı yapı bilginin gelişmesinde çok önemli bir şey olacak Fakir Yunan coğrafyası açısından. Evet. <gülüyor> 1200'lerle 800 yani 400 yıllık dönem milattan önce 1200 milattan önce 800 bu 400 yıllık dönem bütün literatürde Antik karanlık dönem olarak adlandırılıyor neden karanlık dönem mikar uygarlığı yıkılmıştır arada ne olduğunu bilmiyoruz bu karanlık dönem adlandırılması da geliyor bu dönemde ne oldu büyük karmaşalar yaşanıyor şehirler ortaya çıkıyor falan çok fazla bilgimiz yok bu döneme ilişkin ama 800'lerden itibaren, Mil. 800 800'lerden itibaren Antik Yunan dünyasında büyük bir medeniyet patlamasıyla karşı karşıya kalırız. Bu gördüğünüz 750-550 arasındaki 250 dönemi gösteren bir harita. Morlar morumsu olarak gördüğünüz ya Antik Yunan dünyasındaki yüzlerce kent devleti. Bunun bakın kent devleti, site, polis bunların hepsi aynı anlama geliyor. Yeşillerle gördüğünüz bölgede koloniler, yani ticaret için gittikleri ve oralarda şehirler yarattıkları bölgeler. Karadeniz'in bütün çevresini görüyorsunuz. Af özellikle Afrika'nın kuzey bölgelerini, İspanya'ya kadar ve Güneyşe'ye kadar. Bu müthiş bir ticarete, Akdeniz tamamen bir Antik yılan Gölü haline geliyor. Şimdi, burada geçiş. Şimdi. Aslında gele dedim ya, en sonunda söyleyeceğimiz şeyi en başta tekrar bir kere aldım. Antik Yunan coğrafyası neden bir uygarlık alanı olarak ortaya çıktı sorusuna verilecek yanıt. 4-5 fayrası. Bir, demin konuştuğumuz şey. Diğer, bütün uygarlık alanlarının kavşağında, dolayısıyla hepsinin bilgisine haiz olabiliyor, onlardan alabiliyor. İki, özellikle merkezi iktidar, biraz evvel söyledim, olmaması... Şehirlerde özel insanların çıkıp o bilgiyi sentezlemeleri ve şüpheci etnik, birbirine birbirine gibi, sorgulayan bir biçimde bilgiyi ilerletmelerini sağlıyor. Bunu yapabilmenin koşullarından bir tanesi şu, Antik Yunancı'a şarap. Ve buna bağlı olarak zeytin. zeytin. Bu coğrafyadaki en önemli ürünler üzüm ve zeytin. Üzüm ve zeytin dönemin en lüksan maddeleri çünkü birinden şarap yapılıyor birinden zeytin yani. Bunlar son derece pahalı. Biraz evvel ticarete döndüğümüz zaman batını doğuya verecek çok fazla şey yok dedik ya bunu verebiliyor. Bunu verdiği zaman inanılmaz bir zenginleşiyor. Bakın şarapla bağlandı bu zenginleşiyor. İçeride zenginleşmiyor. Satarak zenginleşiyor. Onun için bugün hala batıklarda şeyleri buluyoruz. Amforalarda şaraplar bulunuyor o dönemde. yağları bulmuyor. Bunları satarak inanılmaz bir zenginlik elde ettiriyor. Bu zenginlikle ne yapıyorlar? Bu zenginlikle daha fazla yaptıkları şey köre. Köle köle alımı yapıyorlar. Köleler öyle savaşarak falan gelmiyoruz, satın alıyorlar. Diye. Köleleri satın aldıkları zaman ne oluyor? Köleleri satın aldıkları, şehirlerde maddi üretimin büyük bir çoğunluğu köleler tarafından yapılıyor. E peki Aristo ne yapacak? Platon ne yapacak? Öpbit ne yapacak? İşte onlar da düşünüyorlar. Bilgi geliyor ve o bilgiyi sende çok büyük boş zamanlar var. Onlar bütün varlıklarını bilimsel ve sanatla mesareye ayırabiliyorlar. Dolayısıyla bilgiye yakınsın, zenginsin, çalışmıyorsun, ve bütün zamanı bu işte Antik Yunan'da bütün. Ama şu zenginlik dediğim hikayeler. Bu hepsi bir araya geldiğinde inanılmaz bir sentez ortaya çıkıyor. O sentez zaten Antik Yunan'da bütün bilginin bir anda fırlamasını sağlıyor. Bir anda o bilgi patlamasını sağlayan şey. Ama anladığımız anlamda böyle tanrılardan gelen bir iktidar yok doğrudan bir iktidar yok. Köleler üretimi yapıyor ve size kalan şey düşünmek. Bütün zamanınız düşünmek. ...kent devletleri. Bunlar büyük şeyler olarak ortaya çıkıyorlar. Bütün kent devletleri... ...ortalama kent devletleri... ...bakın bunlar çok ilginçler. Sefer çok gezmiştir, bilir. <gülüyor> kent devletleri dediğimiz şey... ...aslında biz de burada kendi coğraflarımızdan da biliyoruz. Truvasından tutun... ...efesine kadar. İşte Aspendosundan tutun... ...Miras'a kadar. Bilet, Miras. Bunların büyüklükleri... ...nüfusları... Birbirinden çok farklı. Mesela dergi var çok küçük 5 kilometre kare. Bir Atina var. Sparta daha büyük ama Atina en fazla nüfusu olan ki genelde Antik Yunan dediğimiz hep Atina polisi model olarak alınır ve oradan devam edilir. Çok küçükleri var, çok büyükleri var vesaire fakat ortak özellikleri şu. Hepsinin bütün şehir planı içerisinde bu gördüğünüz mesene kent devleti. Hepsinin kent planında ortak olan yapılar var. Hepsinin Gittiniz buradan şeyden başlayın, Asos'tan başlayın, Aspendos'a kadar gidin. Bütün girdiğiniz şeylerde, göreceğiz şeyler şunu. Bir kere diyebilirim, bir tiyatro göreceksiniz. Tiyatro ilk Daha önceki uygarlıklarda bu kadar merkezi bir yer almıyor. Muhtemelen orada Sümer'de vesaire bu tür gösterilerin yapıldığını biliyoruz o şeylerden ama bu kadar merkezi bir Tiyatro çok önemli. Tiyatro çünkü bir gündelik yaşantıya ilişkin olarak. hem eleştirilerin hem şeyleri yapıp trajediler ve dramların ortaya çıkması gündelik yaşantıyla ilişkili olarak insanlar çeşitli şeyler yapıyorlar. Sosyalleşme alanı, birbirleriyle konuştukları bir alan, insanlar oraya çıkıyorlar şey yapıyorlar vesaire. Bütün hepsinde işte fountain house dedikleri, bu fountain house dedikleri yerler bir ihtimal hamamlar şeyler tamam. Agora. Agora bir kent devleti için en önemli yer. Nedir Agora? Bakın bu da bir kent devletinin şeyisi, bir bireysi. Agora kentin en büyük meydanı. Tersine, şeyden e, hepinizin bildiği Nüfes'in ünlü şarkısı bu dastı Agora meyhanesi. Agora mey- Agora'da ne var? Agora'da meyhane var. Agora ne aynı zamanda bu antik dönemin AVM'si, alışveriş merkezi. <gülüyor> Etrafında mağazalar var. Ama Agora'nın en önemli yeri meydan ve o meydanda insanlar tartışıyorlar kentin ihtiyaçları hakkındaki görüşler agoralarda tartışılıyor agoralarda kararlar veriliyor agoralarda oylama yapılıyor Demos dediğimiz şey agoradan çıkacak halkın kendi geleceğiyle ilgili kendi kararlarını verebilmesi burada bir şeyin altını çizelim halk dediğimiz zaman antik Yunan demokrasi çok yüceltilir vesaire ama halk dediğimiz zaman lütfen şunu anlamayın kadınlar yok ee, köleler yok e, yabancı ve teikos dediğimiz yabancılar yok. Bunlar özgür, yunan, erkek erik, yurttaşlar. Beyaz. Beyaz. Beyaz olduklarını bilmiyoruz. Mesela Martin de Brennan, antik Yunanlıların hafif siyahin olduğunu söylüyor. Çok, doğru çünkü bunlar aynı zamanda Fenike vesaire de geliyorlar. Bunların ırkı olarak böyle hani bildiğiniz Avrupalıya çok benzemiyor bunlar. Biraz onu konuşacağız ama şey hani evet. Amerikalılar'ın ünlü şeysi gibi ne neydi o? White, anglo Saxon Protestant gibi. Bunlar da dediğin gibi evet Antik Yunan e, yurttaşı, erkek ve böyle olmayan yani parası olan. Bunlar karar veriyorlar. Kadınlar... Kadının adı yok. Hani rahmeti duygu asana <gülüyor> hani gibi hatırlarsak. E, kadın tanrılar var ayrı kadın filozof var mı? Bana bir tane kadın filozof söyleyeyim. O çok sonra Haypatya. Haypatya milattan sonra. Üstelik onun da varlığı, Haypatya'nın varlığının var olması babasının çok ünlü bir bilim insanı olması. Bir tane de şair bulursunuz. Lezbiyen şair ünlü. Sapı. Isparta ayrı. Isparta'yı konuşacağız. Isparta, kadının adı gelmiyor ama orada nüfus az olduğu için kadını savaşçı olarak kullanıyorlar. İşte dediğim gibi hani say üç tane sayıyorsun. Yani dördüncüyü bulmanız biraz zor olmuş. Yok yani yapacak bir şey yok. Delitekir bakın antik Yunan okumaları dediğimiz okumaları yaparken şunu asla biraz sonra göreceğiz şunu asla unutmamak lazım. Bir, biz mesela Antik Yunan'da bize yücelikten, demokrasi... Kimlerden okuyoruz biz Antik Yunan'ı? Erkekler ve üstelik bu erkekler köle olmayan, mülk sahibi ve yönetici erkekler. Herodot, Aristot, ya bunlar hep aristokrat yani bildiğimiz şeyler. Ee, kadınlardan bilmiyoruz. Kölelerin gözünden Antik Yunan'ı bilmiyoruz. Kadınların gözünden bilmiyoruz. Dolayısıyla her okuduğumuzu bir şeye tabi tutmak zorundayız. Bu arkadaşlar ne anlatıyor diye. Birazdan göreceksiniz. Mesela... Bu arkadaşlar bazı adamlara tiran diyecekler. Tiran ne? Despot, Despot. Diktatör. Halbuki o tiranlar kim biliyor musunuz? O tiranlar yazı tekeğini elinde bulunduran aristokrasiyi iktidardan uzaklaştırıp halka açmaya çalışan adamlar. Aristokrasi kendi iktidarını aldıkları için onlara tiran diyor. Siz onu eğer normal okumaya tabi tutabilirsiniz tutarsanız derdi aldımlar diktatörmüş dersiniz. Halbuki öteki okumaya tabi tuttunuzlar. Eleştiren bir okumaya tabi. Birazdan göreceğiz. Bunların popülist liderler olduğu ve halka iktidar kararlarını açıklamaya çalıştıklarını görürsünüz. Dolayısıyla Antik Yunan okumaları çok tehlikeli okumalardır. Çok dikkatli okumak gerekir. Her ne kadar her bir büyük düşünür olsa da dediğim gibi kadının gözünden, kölenin gözünden, yabancının gözünden biz bilmiyoruz. Peki Agora önemli. Demos Kratos dedi. Şimdi göstereceğim. Asclepiyonlar çok önemli astropiyonları, aslında Efes'e gidenler vesaireler gördüm. Bunlar bildiğimiz bugünkü hastaneler. Ee, ruh ve e, maddi hastalıkların iyileştirildiği yerler. Bazilika e, en antik dünyada bazilika aslında e, e, kravların kamu görevlerini yaptıkları yerler anlamına geliyor. Yani bir tür kamu yönetiminin yapıldığı bölgeler fakat bazilika kavramı daha sonra yavaş yavaş Roma ve sonrasında Latin dünyasında e, dini yerler, kilise vesaire haline gelecek. Bu da şu, dinle kamunun iç içe geçmesine paralel olarak kamu giderek dinselleştiği oranda bazilikalarda dinsel alana dönecekler. Ama antik yalanındaki bazilika e, ilk dönemlerde, biraz sonra konuşacağız, ilk dönemlerde krallar var. ...o kralların... ...kamu yönetimini yaptığı yerler... ...daha sonra krallar gönderiliyor... ...oligarşi dediğimiz yönetimler... ...azınlığın yönetimleri, dengimler işte... ...şeylerin yönetimi çıktığında... ...kamu görevleri bu bazılıklarla devam ediyor. Roman Havuz dedikleri Havuzlar var... ...bunlar sosyalleştikleri alanlar. Jimnazyum, stadyum... ...bunlar önemli jimnazyum ve stadyumlar... ...bunlar çünkü şu... ...antik Yunan'ın ilk öğrendiği şeylerden... ...bir tanesi savaşmamak için... ...savaşa hazır olduğunu unutmak Siz ne kadar güçlüyseniz... ...ve güçlü olduğunuzu gösterebiliyorsanız... ...insanlar sizinle... ...o kadar savaşmaktan çekinirler. Modern dönemde... ...devletler bunu nasıl yapıyorlar? Devletler ne yapıyorlar? Mesela Kuzey Kore ne yaptı... ...geçenlerde? Orta menzilli füze dönemde. Sonra da dedi ki Amerika'ya bana ulaşma. <gülüyor> veya... ...soğuk savaş döneminde Amerika Sovyetler Birliği ne yapıyordu? İşte 1 Mayıs'larda... ...veya başka önemli günlerde ordunun en son geliştirdiği silahlarla geçit törenleri yapıyoruz. Güç gösterisi. Türkiye'de 29 Ekim'de ordu çıkardı. Böyle arkasında tanklar şunları. Bak biz varız bize bulaşmayın. Peki antik Yunan'da böyle şeyler orada ne var? Orada olimpiyatlar var. Olimpiyatların anlamı bu işte. Stadion ve e, jimnazyumlarda hazırlanan insanlar belli zamanlarda bir araya gelirler ki ders hikayeni o günlerde ateşkes ilan eder. ...ateşkesle birlikte insanlar... ...belirlenen yerde olimpiyat oyunlarına giderler... ...her kent devletinin temsilcileri... ...burada neler vardı... ...sırıkla atlama vardı, disk vardı... ...bunların her biri artık dönemin... ...savaşlarının şeylere... ...zrak ok, yakın dövüş... ...vesaire... ...burada olimpiyatlarda insanlar... ...bakın biz hazırız... ...bize bulaşmayın kendi teknolojisi olarak savaşmayın... ...olimpiyatların temel anlamı budur aslında... ...ve olimpiyat döneminde... ...savaşmak kesinlikle yasaktır derdik kahinlere, engeller. Orada sadece var İlginç olan şeyden hala daha bunu bilmiyoruz. Neden? Antik Yunan dünyasında savaş yok. Var. Birbirleriyle sürekli şey yapıyorlar, çatışıyorlar vesaire. Fakat çatışan kent devletleri polislerden gelen hiçbir zaman yenilenip ilhak etmiyor. Ona bir ceza geziyor. Ondan sonra herkes kendi yaşantısına tekrar geri dönüyor. Ve savaşı engellemeli diyor palestralar genelde şey heyronlar ve palestralar da bunlar genelde kahramanlara adanmış olan yerler ve sosyalleşilen alan. Yani anlatmaya çalıştığım bütün şeyleri e, kütüphanelerde Kütüphaneler var. Evet. Şimdi bakın. Hemen devam edelim. Bu mesaj tiyatro. onu bizim asperdos biliyorsunuz böyle şey tuvalet mermerine benzer bir şeyler. <gülüyor> Yenilirdiler ama. <gülüyor> Genel, bütün şey. Büyüklü küçüklü. Bunların içerisinde 14.000 kişiye oy, oyun oynayabileceğiniz yerler var. İlginç şeylerden bir tanesi mesela. Bunu matematikle birleştirin Bakın matematik bilgisiyle Bunlar e, burada önce binli yıllardan söz ediyoruz. 800'lü yıllardan. Ses tesisi atıyor. Ama aşağıda fısıltıyla konuştuğunuz bir şey. En üstteki insana kadar, kulağına kadar akustik. Akustik bilgisi vesaire. Bu daha sonra modern üniversitelerde otoriyum diye kullandığımız şeyler, bu modelden alınıyor zaten. Bak bu as asklepion dediğimiz şeyler, mesela bakın iki tanesini karşılaştım diyeyim, bunlar hastaneler diyebileceğimiz yerler. Şu Kos adasında sefer gitmiştir. <gülüyor> bu da Bergama'daki mesela bizim ikisini görüyorsunuz birbirine çok benzer sütunlar vesairelerle. Bakın bunun e, şeysi Şu hastane bu aslında. Burada müzik. Müzik bir iyileştirici şey olarak kullanıyor. Özellikle sinir hastalıkları olanlarda. De, e, su sesleri vesaire. Bunun yanı sıra Hipokrat'ın geliştirdiği çeşitli şeylerle işte. O çok karmaşık hikayeler şeyleri. Vücutta dört tane sıvı olduğunu söylüyor, şimdi safra vesaire, şimdi onların iyileştirme yöntemleri vesaire. Ve buralarda şeylerde o yöntemler kullanılarak insanlar iyileştirilmeye çalışılıyor. Basilika. <gülüyor> Kamu yönetiminin yapıldığı yerler. Ve bu tüm mimarisi de ilk antik Yunan'dan geliyor tüm mimarisi şeysi olarak. Peki devam edelim. Bunlar birkaç tane örnekti. Şimdi biraz isterseniz sosyal yaşama bakalım. Ne yapıyor bu arkadaşlar gündelik hayatlarında? Şimdi bu iki tane büyük şey görüyorsunuz. Sparta denilince bizim 1. sınıf öğrenciler genelde Spartayla karıştırıyorlar. Sparta'nın Sparta olduğu için ısrarla bu derse başladığında ilk söylediğim şeylerden Spartalı konuyla bir alakası yok. Sparta sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. E, Artık Yunan dünyasının en aykırı kent devleti Sparta'dır. Diğerlerinin hepsi genelde Atina modelini takip ederler. İşte Demokratos dediğimiz demokrasinin ortaya çıkmış olduğu yer Atina'dır ve sonra diğerlerin Sparta ise çok ayrı bir modeldir. Neden ayrıdır? Sparta 8.400 kilometre. Atina 300-350 bin nüfus. Sparta 280. Bin. Sparta'da köle çok az. Birincisi bu. İki Sparta ayakta durabilmek için son derece gelişmiş bir militer yapı ortaya çıkartıyor. Biraz evvel sizin söylediğiniz şey kadın meselesinde. Mesela diğer hiçbir yerde kadınlar bu şey oyunlarına katılmazken, e, savaş oyunlarına mesela Sparta'da kadınlar erkeklerle birlikte tamamen çıplak olarak spor şeyleri yapıyorlar ve mecburlar. Çünkü bunlar askeri olarak. Çünkü asker sayıları az. E, Antik Yunan'da asker olmanın koşulu o şeyin ee, o kent devletinin yurttaşı olmak ve kendi donanımını sağlamak. Yani hoplit diyorlar bunlara. Hem donanım sağlamak için paraya ihtiyaç var hem de şey Sparta'da nüfus az olduğu için ki bu bu, bu nüfuslara şeyler dahil Meteikos yabancılar ve köleler dahil. Mesela Atina nüfusu 350 binken gerçek yurttaş sayısı 50 bin civarı. Bunun 280 bini filan köle. Yani bildiğiniz köleler çalışıyorlar evlerde her yer. Maddi üredin, onlar. Ayaklanıyorlar, ayaklanıyorlar onun yanıtı da ayrı. Niye ayaklanamıyorlar? Sorusunun yanıtı ayrı. Bunu konuşacağız. Çünkü birbirlerinden haberleri yok. Twitter <gülüyor> veya cep telefonu olay değildir. Yani şimdi bunu Roma'da göreceksiniz. Roma'da durum çok acayip. Hayır, Roma'da 20 milyon köle var. Garibin şeyin ayaklanması hepimizin bildiği Spartaküs'ün ayaklanması sadece 70 bin kişi katılabiliyor. Çünkü o kadar büyük bir coğrafya. Köleler dağılmış. Aralarında haberleşme yok. Spartaki süreli başarılı bir ayaklanma yapmasının şansı da şeyden kaynaklanıyor. Spartaki aynı zamanda gladiyatörlüğü yetiştirdiği okulda. Dolayısıyla okulda örgütleniyorlardı, ayaklanıyorlar. Yoksa herif diğer tarladaki adama falan ulaşamıyor ki. Twitter olay değildi dediğim gibi. Ama burada dedim gibi birbirleri arasında iletişim. Dolayısıyla ayaklanamıyor. Yani kölelerin örgütlenmesi çok zor. İletişim yok. İletişim yok. İletişimin olmadığı koşullarda. Hani bir de kölenin şöyle bir şansı yok. Mesela iş şimdi öyle bir şansı var. Akşam çıkıyor, kahveye gidiyor. Kahvede arkadaşları. Yani köle akşam çıkıp kahveye falan gidip şöyle oturuyor. <gülüyor> İşi bitti zaman yatıp uyuyor yani bitti. Dolayısıyla yani o şeyin olmaması sosyal rahat yok. Köle ayaklanmasın çok zorlaştıran bir şey. Bir tırlar Şimdi de çok farklı değil yani. <gülüyor> siz modern model verirsiniz. Bak doğru söyler o Şükürler Şimdi bu burada belki teknik gelebilir ama... ...biraz anlayabilmek açısından son derece önemli. Hukuksal olarak biraz evvel söylediğim gibi... ...Antik Yunan dünyasında insanlar üçe ayrılıyor. Üç tür insan var Antik Yunan. Atina'da 300 bin var dediğimizde... ...şunlar var bir yurttaşlar. Politei dediğimiz. Bunlar Atina'lı anne babadan doğmuş olan... ...Atina'lı anne babadan doğduğu için de... ...her tür hakla sahip olan insanlar. Yurttaş dediğimiz yer. Yabancılar var. Metelikos. Kim bunlar? Metelikos'unlar yabancılar. Bu da antik Yunan dünyasındaki kültürel patlamayla aslında huzarı patlamasıyla son derece ilişkili olan bir şey. Siz zenginleştiğiniz zaman şarap zengin <gülüyor> Zenginleştiğiniz zaman ne olur? Çevrede beyni çalışan, ne iş üreten şey antik beyni, beyni çalışan, çeşitli yetenekleri olan insanlar zenginliğe doğru gelirler. Kim bunlar? Mısır'ın duvar ustaları. Mısır'ın bilim insanları mesela. E, ya da bir şeyler bilen insanlar... ...bir bazı yetenekler... ...bunlar ne yapıyorlar? Antik Yunan dünyasına geliyorlar... ...buralarda çok zengin oluyorlar metekoslar... ...a bunların farkı ne... böyle şeylerde? ...bunlar yurttaş değiller... ...yani Agora'da katılıp evet hayır hak diye... ...oy görebilecek bir şeyleri yok... ...ama özgürler... ...ve para kazanabiliyorlar... ...metekoslar siyasal hakkı olmayan özgür insanlar... ...ve bunların da sayısı çok fazla... Neden? Bu da bir avantaj. Çünkü bilgi sürekli size taşıyorlar. Beyin göçü dediğimiz şey işte. Antik yani günah dünyasını bir şey olarak görebilirsiniz. Yani antik dönemin Amerikası gibi. yani Kafası çalışan herkesin koşarak gittiği yerler. Evet. Ve köleler. Çünkü onlara büyük şey olanaklar sağlıyor. Eğer kendisine bir şey getirdiğini gördüğü zaman kent devletleri onların gelmesi için olanaklar sağlıyor. Hatta bazı meteorikoslar zenginleştikleri zaman avantaj sağlayabilmek için ee, antik Yunan yurttaşlar satın alabiliyorlar parayı. Köleler, e, bilindiğinin aksine köleler antik Yunan dünyası köleci toplumların ilk modellerinden biridir. Mesela Sümer'lerde, Mısır'larda bu kadar çok köle yoktu. Köle vardı ama bu kadar çok değildi. Daha çok da ev içinde kullanılırdı köleler. Buradaysa köle e, daha maddi üretimin içerisinde köleci topluma en yakın olan modellerden biridir. Ama bildiğin aksine savaşta esir edilenlerden değil. Köle kaynağı genelde ticarettir. Zenginleşirsiniz. Köle pazarları var. Bu köle pazarları kim? Mesela Afrika'nın kuzeyinde ki kolonilerde insanlar giderler. Afrika'nın içlerinde insanlar ağlarlar. Bildiğiniz ağlamadır. Veya satın alırlar. Getirirler köle pazarında. Bunlar satışa sunulur. olur. Sizin payınız var. Gidersiniz köle pazarına, satın alırsınız. Bu kölelerin antik Yunan'daki şeyleri Roma'dan bir bir gıdım daha iyi. Roma kölelerinden. Bunlar mesela haziyade şeylerde evlerde kullanılıyorlar. Maddi üretimde kullanılıyorlar vesaire. E içlerinde yetenekli olanlar vesaireler varsa bunlara belli bir zaman sonra özgürlük hakkı tanımayı vaat edebiliyor sahipleri. Fakat esas olarak bütün üretim bunların üzerinde. Şimdi bu dediğim gibi şey e, hukuki ayrımlar. Yani birisiyle karşılaştığınız zaman Sokrates bu yurttaş. Bu Meteikos. Sofistlerin büyük bir çoğunluğu Meteikos'tur mesela. Yani yabancılardır. E, bir de köleler yurttaşlar ama bizim sınıf dediğimiz toplumsal sınıf dediğimiz şeyde yurttaşlar homojen diye gider. bu neden önemli? şundan dolayı önemli bu bir adım sonra Yunanistan'daki sınıf mücadeleleri ve demokrasinin ortaya çıkışını kiran, aristokrasi, oligarşi gibi kavramlar önemli. kimler var? mesela büyük toprak sahipleri var antik Yunan'ın ilk dönemlerinde Roma'da da göreceğiz bunun eşitlikçi bir yapı olduğunu biliyoruz yurttaşlar arasında, yurttaş aileler arasında. ama bu eşitlikçi yapı giderek bozuluyor bunun çeşitli nedenleri var Niye bozulur eşitlikçi yapı? Mesela şundan dolayı bozuluyor. Ee, en basit nedeni 10 yıllara yayılan süreçte işte. eşit topraklar dağıtılmış insanlar ama bazı topraklar e, üzümle zeytin yetiştirmeye elverişli, işte bazıları değil daha çorak. E bunu Ege'de giderken görüyorsunuz, yukarıda gidiyorsunuz bir bölgede zeytinlikler var, aşağıya iniyorsunuz makinden başka bir şey yetişmiyor. Şey ee, makinden başka bir şey yetmiyor yani daha çorak. Ya. Dolayısıyla topraklardaki verim farkı kısa bir süre içerisinde zengin yoksun. Bunun dışında çatışmalarda, savaşlarda herkes kendi donanımını karşılamak zorunda. Donanımınızı karşıladığınız zaman şöyle bir şey var. Savaş dediğiniz şey öyle hani bilgisayarda oynadığımız bir oyun var değil. Gidip de dönmemek var. Gidip de kolunun bacağının kopması var. E gidiyorsun bazıları kazanarak diyor bazıları şey, kolu bacağı gidiyor. Bunlar hasat yapamıyorlar vesaire yapamıyorlar. Dolayısıyla 10 yıllara yayılan süreçte bu arada vergi de vermek zorundalar polis kentleri. Bazıları vergilerini ödeyebiliyorlar da Bazıları ödeyemiyorlar, borçlanıyorlar, borç göreliliği dediğimiz şeye doğru gidiyorlar. Sonuçta bir büyük toprak sahipleri kesim çıkıyor ortaya. Bunlar e, T orta çağrı sonrasına kadar gidecek aslında aristokrasi dediğimiz büyük toprak sahibi ilk kökenleri diyebileceğimiz insanlar. Bir büyük toprak sahibi çıkıyor. Toprak artık sadece tek zenginlik kaynağı değil. Çünkü ticaret dediğimiz şey yok. Bir de ticaretle, zanaatla zenginleşen, özellikle bu gemi sahipleri, kaptanlar vesaire bunlar çok zenginleşiyorlar. Ticaretle zenginleşen bir sınıf var. Küçük toprak sahipleri, yoksul köylüler. Bunlar kim? Bunlar topraklarının bir kısmını kaybetmiş, savaşa gitmiş, devenmişler. Sadece ailesini geçindirebilecek kadar sahip toprağa olanlar. Bir de sefere benzeyen, garibanlar ve toprakların belli bir işleri olmayan kentli emekçiler. Ne iş olsa yaparım abi diyen bir kesim çıkıyor orada. Bunlar da Antik Yunan yurttaşı, bunlar da özgür yurttaşlar ama dediğim gibi o kadar zengin değiller ve işte İşte bu niye önemli, bunu niye anlattım? Bunların arasındaki mücadele demokrasi dediğimiz şeyi ortaya çıkartacak. Şimdi nasıl çıktı bu demokrasi dediğimiz şey? Başlangıçtan beri çünkü bir demokrasi yok Antik Yunan'da. Şimdi bakın, hikaye şöyle başlıyor. Bazilika, Bazileus dediğimiz krallar var ilk önce Antik Yunan'da. Bazileus dediğimiz krallar kent devletlerinin başında. Fakat kısa bir süre sonra bu büyük toprak sahipleri zenginleştikçe bu Bazileusları kovuyorlar, kendileri bir ortak yönetim kuruyorlar. Bu ortak yönetime oligarşi adını veriyor. Oligarşi oli, bugün anladığımız anlamda Antik Yunan'dan gelen bir kavram zaten. Azınlığın yönetimi demek, zenginlerin yönetimi ve oligarşiler yönetmeye başlıyor. Bu oligarşiler e, toplumu yönetirken tanrıların koyduğu kutsal kurallardan yararlanıyorlar ki bunlara tesmoi adı veriliyor. Tesmoi ile tanrıların verdiği kurallar. Bu kurallar çerçevesinde oligarşi toplumu yönetiyor. Fakat giderek toplumda yoksullar ve zenginler arasındaki fark açılmaya başladığı zaman özellikle yoksul Yunan yurttaşları bu oligarklara karşı ayaklanmaya başlıyorlar. Daha fazla haklı vesaire yok. Yüzümüzden yaklaşık şey bu gördüğünüz arkadaş, Drakon dedikleri bir vatandaş. Drakon'a bir görev veriliyor. Drakon, antik Yunan dünyasının şeylerinden biri. Düşüncesi ve şeyleri önemli bir devlet adamı diye. O liderşi, Drakon'a öyle bir bize yasa yap gidiyorlar bu ayaklananlara öyle cezalar koytuyorlar ki diyorlar bir daha bunlar ayaklanmaya cesaret edemesinler. Yani oligarşinin iktidarına karşı çıkamasınlar. Drakon 621 mi 624 mü tam bilmiyorum ama bu üç sebebi bir sakma ile çünkü çeşitli farklı kaynaklarda farklı bilgiler geliyor. Çok sağlam bir ceza yasası hazırlıyor. Ve bu sağlam ceza yasasıyla birlikte diyor ki yani işte ayaklananın kafası kesilecek, gözü bu arada Antik Yunanların en korktuğu ceza böyle idam idam değil. Antik Yunanlıların en korktuğu ceza sürgün. Kent devletinden sürülmek. Çünkü çok farklı bir algıları var. Yani o döneme algılamak için mesela Sokrates'e denilen ceza sürgündür. Ve Sokrates sürgüne gitmek yerine intihar etmeyi tercih ediyor. Neden? Çünkü bu, burada barbar kavramı da Antik Yunan'dan gelir. Antik Yunan şunu söyler polis, kent devletinde yaşayan insanlar gerçek uygar insanlardır. Kent devletinin dışında yaşayan insanlar barbarlardır. Çünkü kent devletinde yaşayan insanlar tanrıların verdiği kurallarla kendi kendilerini yöneten geniş bir uygarlık alanı yaratmışlardır. Halbuki kent devletinin dışında yaşayan ki genelde Persleri kastediyorlar hemen yan tarafta olan. Bunlar iki, bütün kurallar iki dudağının arasında olduğu tiranlar tarafından yönetilmelerdir barbar ee, bar kavramı da burası da geçerken ilginç. Konuştukları şey e, dili anlamadım. Bar, bar bar bar bar diye konuştukları şey. Onlara barbar bar diyorlar. Konuştukları anlaşılmayan anlamında. Ee, ve onlara onun için barbar bar diyorlar. Yani barbar bar kavramı da oradan gidiyor ki yani bunlar diyorlar. Trenlardır. Şimdi bakın ilginç olan hikaye bu. Buradan geldiğimiz nokta ne? Niye ben böyle acayip teknik bir şey anlatıyorum size? Trakon bir ağır ceza yasası yapıyor ve diyor ki şunlar şunlar şöyle cezalar. Şunlar sürgüne gönderilecek. Şunlar idam vesaire. Ve fakat bu bize neyi getiriyor? Şimdi bu drakonun gördüğünüz yasalar. Şimdi bunu her zaman söylemekte bir beytor. Sosyal bilimlerin her alanında söylediğimiz bir şeydir. Siz bir toplumda sosyolojik değişme olduğu zaman o sosyolojik değişmeye uygun şeyler istediğiniz kadar ya istediğiniz anayasayı yapın, istediğiniz yasayı yapın, istediğiniz kanunu yapın, yazılı o toplumdaki sosyolojik gelişmeye uygun değilse, kısa süre içerisinde o yırtılır atılır. Çünkü Drakon'un yaptığı şey de aslında durdurabilmek bir şey ama durduramıyor. Yasa yapıyor. Çok ciddi bir ağır ceza yasası yapıyor. Fakat o yasa neyi ortaya çıkartıyor? Hani Yunanlılar tanrıların verdiği yasalarla yönetiliyordu? Hani insanlar yasa yapamıyordu? E Drakon şimdi ağır bir ceza yasası yaptı. Eğer bir insan ceza yasası yapabiliyorsa, o yasayı değiştirebilir veya farklı yasalar da yapabilir. Drago'nun 621'de yaptığı şey bunu sağlıyor. Demek ki artık sadece Tesmo'yı tanrıların yaptığı yasalarla yetinmek zorunda değiliz. Yani insanlar da yasalar yapabilir. Ve o ağır ceza yasaları yoksulların ayaklanmasını engelleyecek yerde önce korkutuyor ama sonra daha güçlü bir kalkışa engel olamıyor. Ve bu sefer bir başka bilgeye oligarşi mecbur kalıyor artık Yunan dünyasının yedi bilgesinden biri. Ünlü Solon. 594 yani sadece 30 yıl içerisinde bütün yasayı değiştirmek zorunda kalıyor. Yani. Solon Arkon dediğimiz yöneticiliği atılıyor ve Arkon'un görevi yeni bir anayasa hazırlama. Solon diyor ki kendi yazdığı metinde ben çatışan iki büyük gücün arasına girdim. Kim bu iki büyük güç? Bir tarafta büyük toprak sahipleri, bir tarafta yoksul Atinalı yurttaşlar. Bu iki büyük güçler hiçbirine hak ettiğinden daha fazlasını vermiyor. Tırnak içinde iştikçi bir anayasa yapmaya çalışıyor. Eski kurumların yanı sıra yeni siyasal kurumlar ortaya çıkartıyor. Ayaklanmaları engellemek için halkın katılımını mecburen açmak zorunda kalıyor ve açıyor. Ve bu Soho'nun yaptığı reformlar neden önemli bundan sonra çok uzun anlatmayacağım size. Solunun yaptığı reformlar neden önemli? Çünkü kısa bir süre içerisinde işte dört ayrı sınıfa ayrılsa da halka çeşitli alanlar açılıyor. Bunlardan en önemlisi halk meclisi, Eklesya. Bütün bu biraz evvel saydığım yoksul sınıflar artık sadece oligarşi şey yönetmiyor denetime tabi. Meclisinin içerisinden halkın bütün kesimlerinden insanlar geliyor. Fakat burada hala bir üç kağıt var Solunun yaptığında. Dört yüzer meclisi diye bir şey halk meclisini herkes biliyor ama halk meclisi çok kalabalık. Dolayısıyla yürütmeyi gene şeye bırakıyorlar. 400 derbeleri, 400 meclisi de yine o temsilcilerinden oluşuyor. Yani yürütme orada. Fakat bir kere bu yol açıldıktan sonra yavaş yavaş o şey azalacak. Şu da demokrasinin gelişmesinde çok, çok önemli olan şey, halk mahkemeleri. Halk mahkemeleri tamamen e, genelde 501 tek rakamdan oluşuyor ki eşitlik olmasın diye tamamen yurttaşlar arasından şeyle seçiliyor. Ve bunlar yani yoksul zengin ayrımı yok. kurayla seçiliyor. Herkes şey olabiliyor. Halk Mahkemesi jüri olabiliyor. Ve bunlar şeyi kararlaştırıyorlar. Şu da ilginç çekebilir. Halk Meclisi Eglesia. Daha sonra Fransızca da Eglis. Yani sonra ne olacak Hristiyan döneminde? Kilise. Kilise aslında insanların toplandığı ve karar aldığı yer. Eglesia. <gülüyor> Mesela bunlar işte bahsettiğim şeyler e, Demin Bunlara daha sonra e, Yunan yazımında Tiran diyecekler Pesistratos bir tanesi Bir diğeri e, Kleytes Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz Bunlar Solon'un yaptığı reformlardan yola çıkarak Dördüzler meclisinin yetkilerinin azaltılması, halk meclisinin yetkilerinin çoğaltılması için mücadeleye giriyorlar. Popülist liderler. E fakat bunlar tabi oligarşinin alanını kısalttıkça veya oligarşinin alanını daralttıkça, burada bütün metinlerde görüyoruz ki oligarşiye dahil olan yazarların hepsi, düşünürlerin hepsi bunlara tiran, tiranlık vesaire diyorlar. Halbuki bunların yaptığı şey aslında tırnaklıca demonstratos'un alanını açmak. Mesela kabile örgütlenme, şehir hayatına şeyleri kaldırıyor prentes. O dört sınıf meselesini kaldırıyor. Sınıflar yerine bakın ilk defa şeyi ortaya çıkartıyor. Ee, bölgesel seçimleri, daha bölge seçim sistemine benzer seçim sistemleri bekleniyor. Tamam hızlanalım. Bunlar çok önemli değil. <gülüyor> Demonsu, il, i̇lginç olan şey şu. Demokrasinin yerleşmesine neden olan şeylerden bir tanesi bu adamların mücadelesiyse bir tanesi de savaş. ...savaş demokrasinin gelişmesine çok büyük etki ediyor Atina demokrasinin ortalığı. Neden e, savaş önemli? Bakın bu sıralarda şu sağ tarafta gördüğünüz... E, ...Pers İmparatorluğu, ünlü Pers İmparatorluğu. Mesela çok ilginçtir. Dünya tarih kitapları, bugün okuduğumuz Avrupa merkezi kitaplarda... ...Pers İmparatorluğu'na çok az yer veriyor. Haluk'u çok büyük bir e, medeniyet ve çok büyük bir şeydir. Bununla ilgili Türkiye daha yeni yeni çeşitli şeyler kazanılmaya başlandı. Persler, e, bu biraz işte Antik Yunan etkisidir. Barbaryonlar evet. ve şeyde öteki halbuki Doğu'nun çok önemli bir imparatorluğudur. Şimdi birazdan onun şeyini göstereceğim size. Şeye kadar geliyorlar Persler, Batı'ya kadar İonya'ya şey. Ve artık Yunan dünyası bir araya geliyor Persler'e karşı savaşmak için. Bakın bu işte meşhur Pers imparatoru bunu mesela çok az gösterirler. Persler bu Antik Yunan'a dayandıkları da böyle devasa bir imparatorluk kurmuştur onlara. Pers savaşta 490'da şeye kadar geliyorlar, İonia'ya kadar geliyorlar. Sersek, ünlü komutanları, şu solda görüyorsunuz her ee, soru çok başarılı oluyor başlangıçta. Sonra kendi devletleri ilk defa bir askeri ittifak yapıyorlar. Kendi aralarında. Sparta, Atina'dan tutun hepsi birlikte. Siz bunları Gevçel biliyor da bilmiyorum bizim orta uçakla üstü bilir şeyi e, Ünlü bir film vardır. E, Üçlü Spartalı. 300 Spartalı da bu. Aslında 300 Spartalı doğru bir şey anlatır. Savaş doğrudur. Termofil savaşı vesaire. Şimdi göstereceğim onu. Onunla şey yapılır kazanılır savaş. Bu Terseks'in yolu. İşte ünlü Pergofil Savaşı. 300 Spartalı'da durduruldukları bölge. Şu maraton savaşı. Maratonun ne olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bilmeyenler için şey, neden bugün olimpiyatlarda maraton koşusu yapılır ve neden 40 kilometredir? Yani şu gördüğünüz maraton ovasında savaş oluyor ve Yunanlılar şeyi durduruyorlar. Ee, Karşı olmuşsunu durduruyorlar. Daha sonra bir e, savaşçıya görev veriliyor. Atina'ya koşup haberi verecek. Aradaki mesafe 42 kilometre ve sakın durma diyorlar. Çünkü oradan belli bir yardım gelecek. 42 kilometre koşuyor. Haberi veriyor ve ölüyor. Ondan sonra e, alümpiyatlara 47 kilometre koşu konuluyor ki altravanlı olsun ve herkes koşabilsin. Ve o koşunda da bugün maraton diye bildiğimiz koşu. Şimdi ne demek istediğimi anlatabilmek için bu Antik Yunan meselesinde bir adıma daha geldik. 300 Spartalı. Şu solda filmde görmüş olduğunuz seçeneğin hatırlayacağı serseks. Sağda da gerçek serseksi görüyorsunuz. Şimdi ara atalım. <gülüyor> Şimdi, biraz öyle dedim ya, 300 Spartalıyı sevettiniz galiba. Hatırlayalım şeyle. 300 Spartalı'daki hikaye şudur. Hikaye doğrudur. Yani Termopil diye bir savaş olmuştur. Bu savaşta özellikle Yunan ordusunun sayıca çok azdır. Sayıca çok az olan Yunan ordusu Perslerin çok sayıca çok üstün olan Persleri durdurabilmiştir. Neden? Çünkü bir boğazdadırlar. O boğazı geçememişler. Çok uzun süre bir direniş olmuştur. E o direnişin sonucunda orada insanlar gitmiş ve Termopil savaşı kaybediyor. Ama sonra kazanılan şey var. Ha, film bakın Avrupa merkezinde şöyle bir şey. Euro santrizesinde bir şey. Şimdi filme baktığımız zaman iki tane tipoloji görüyorsunuz. Bir tarafta Pers pers Sersef yönetiminde yaklaşık binlerce insan ki bunlar genelde filmde nasıl tasar edilir? Ucudu edilir, yani acayip şeyler yaparlar. Bizim Spartalılar nasıldır? Hepsi baklılığa görüyoruz. Şey, yalışıklı adamlar. Neydi bir? Komutan Leonidas. Komutan Leonidas'a böyle bir bakarsınız yani aşık olmalar mümkün değil. Çok sportif bir arkadaş falan. Şimdi bir tarafta bu bir Avrupa imgesi yakışıklı güçlü karakterli, bir tarafta mistik acayip büyücüler var. Bakın şey serseks filmde bilinçli bir şekilde efemine bir karakter olarak şey yapılıyor. Şu soldaki ve mesela filmdeki semboller de bu, bu tamamen bilinçaltı olan şey. Bugünlerde çok yaygın ya sülfüminer daha da çok. <gülüyor> <gülüyor> Burada ama buradaki gerçek sülfüminer mesela mesela filmdeki şeylerden bir tanesi bu parka film teknolojisine çok aldığın sahneyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Leonidas askerlerin üzerinden fırlar mızrağını sersekse fırlatır. Bu Mızra falidik bir semboldür. Örkek. O falidik sembolü gider. E, Serseks'in yanağını çizer. Faça atar ona. Yani doğuyu şey yapar. E, yaralar. Bu, bu, bu mesela film tamamen o, o, bu Alta Güros antikizmi en güzel anlatan şeydir o film. E, dikkatli bir okumayla. Yani batı ve batı medeniyeti. Bunlar doğruları, güçlülüğü ve şeyi temsil ederler. Bir de doğu medeniyeti var. Persler onlara fazla iyi gelmiyor. Zaten acayip bir şey. Büyücüler var, bilmem neler var, gelenler, gidenler. Fakat anlatılan hikaye de doğru. Ama o doğrudan çıkartılan şey başka bir şey tabii. Antik Yunan'ın işte güceltme böyle bir şeyden geliyor 19. yüzyılda. Böyle bir bakış açısından geliyor Batı'da. Pers savaşları neden demokrasiye gelişti? Çünkü Persler'e karşı yoksullar da savaştı, zenginler de savaştı. Bu savaşların sonu iki tane sonuç çıktı. Madem hepimiz aynı yeri savunuyoruz niye eşitsiziz? Bir. İki. Bir şey daha oldu. Nüfusun azalmasına paralel olarak özellikle zenginlerin ölmesine paralel olarak o güne kadar devlet görevlerinde sadece oligarşi açık olan, zenginlere açık olan bazı kamu görevleri mecburen halka da açık. Bu beraberinde dediğim gibi Atina'da o zamana kadar görülmedik oranlık demokrasinin alanını genişledik. ...yoksullardan zenginlere kadar olan... ...birçok kesim artık... ...birçok şeyin arka arkaya gelmesiyle... ...savaşların sonucuydu. Şimdi isterseniz Antik Yunan dünyasını... ...yavaş yavaş çökertelim. Nasıl çöktü bu kadar şey bir medeniye? Pers tehditleri bittikten sonra... ...Atina dedi ki... ...ya arkadaşlar dedi... ...bu tehdit her an yeniden geri gelebilir. Bizim sürekli bu türden... ...dışarıdan gelecek müdahaleye hazır olmamız lazım. Bizde de merkezi bir iktidar yok... ...nasıl hazır olacağız... ...o zaman dediler bir askeri ittifak yapalım... ...hep birlikte. Bir tür e, artık dönem NATO'su düşünün... ...Atina Önderliği'nde... ...bu NATO ne yapacak... ...bu bir ortak hazineleri olacak... ...askeri şey olarak... ...bunlar askeri bir ittifak yapacaklar... ...ve sürekli olarak savaşlara hazırlıklı olacaklar... ...Atik-Telos Deniz Birliği denilen bir birlik kuruldu? ...bu... E, ...Atina'nın liderliğinde... ...şu sarılarla gördüğünüz bölgedeki insan... ...şeyler, kent devletleri ortak bir askeri ittifak kurdunlar. Bu askeri ittifakın hazinesi belli dönemlerde e, o kent devletleri kendi büyüklüklerine göre ödediği miktarlardan bir hazine oluşturdu ve bu hazine Delos adasında, karatsız bir adadır. Delos adasında tutulmaya başladı. Fakat Atina'da işte demokrasinin gelişmesine en büyük katkı yapanlardan biri bu oldu. Çünkü Delos adasındaki hazineyi Atina sürekli yağmalamaya başladı. Gücünden de yararlanarak. Oradan aldık. Bugünkü Atina'da gittiğinizde gördüğünüz eserleri büyük bir çoğundu. Ki sefer bilir diyecektim kaçmış. <gülüyor> i̇şte Akra Polisi'nden şeyine. O dönemde o hazineden alınan paralarla yapıldı. Atina bayındır hale geldi. Atina zenginleştikçe Atina'da demokrasi inanılmaz hale geldi. Bunu neyle karşılaştırabiliriz? Batı Avrupa'daki bugünkü demokrasiyle. Batı Avrupa zenginleştikçe onlar işçilerine aylık olarak doğudaki insanların verebildiğinin 3-4 misi, verebilir. Orada demokrasi gelişti, Doğu'da diktatı. Burada da aynı şey oldu. Atina'da demokrasi gelişti. Çünkü artık savaşı kalmadı. Herkes çok zengin. Fakat bu, bu tehlike bu sefer Sparta ortaya çıktı. Dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz? Siz giderek düşünüyorsunuz <gülüyor> ve hatta kent devletleri arasındaki bütün dengeleri de bozuyorsunuz kendi <gülüyor> Ve Atina'ya ültimatom verdi. Bu Atikleros birliğini titrilmiyor. Bu ünlü 27 yıl sürecek Perakones savaşları dediğimiz savaşları başladı. Bu şeyde gördüğünüz yeşiller Sparta ve onun ittifakları. Sadece Makadonya var aslında. Üçlü olanlarda. Turuncular Atina ve onun ittifakları. Morlar da nötral yani tarafsız olan. Evet. 27 yıl boyunca bunlar savaştılar. Bu savaşı nereden okuyabilirsiniz? Bu savaşı bugün Türkçe'de hemen kapıdan çıkınca bu ünlü telefors savaşlarını alıp okuyabilirsin. <gülüyor> bu kitap mesela bugün uluslararası ilişkiler bölümlerinde ilk uluslararası ilişkiler analizi olarak anlatılır. İşte biri olarak. Sonuç bu 27 yıl sonunda Antik Yunan devletinin sonuna gelindi. Antik Yunan coğrafyası pardon devletinin. Çok kısa bir özet yaparsam bütün buraya kadar anlatırım. Milyahtan önce 8. yüzyılda o karanlık dönem sonrasında ekonomik canlanma ve zenginleşme başlıyor ki bunun temel nedeni şarapçı zeytinyağı. Köle akışı ve yurttaşlar arasında sınıfsal fazla Fazlalaşıyor kölelerin sayısı fazlasıyor İlk önce kaylon bir darbe girişiminde bulunuyor 634'te başarısız oluyor. Bunun üzerine bir ağır ceza yasası yapılmak isteniyor Drakon'la. Tespoy'den nevoye yani fanıların yasalarına insanların yasalarına geçiliyor. Solon reformları dediğimiz reformlar ortaya çıkıyor. Bir Atina demokrasisinin temelleri atılıyor. Pheidisthrotos arkasından Cleitész yaptıkları reformlarla demokrasisini şeyleri e, geliştiriyorlar. 490'da Pers saldırısı. Perslerin Tüzgür Türkleri arkasından Attikleros birliği ve Sparta'nın Atina saldırısını 27 yıl sürer savaş ve sonuç Antik Yunan dünyasının çöküşü. Bu özeti niye yaptım? Bu özeti şundan yaptım. İsterseniz bir 5 dakika ara veririz. 5 dakika sonra. Tekrar şunu konuşalım. Bütün bunlar olurken Atina'da, Antikyar'ın, düşünce dünyasında ne oluyordu? Aristo burada nereye oturuyor? Platon burada nereye oturuyor? Sofistler nereye oturuyor? Hangi döneme niye oturuyor? Hangi dönemin hangi ihtiyacına ilişkin bu insanlar ortaya çıktılar? Platon hangi dönemin ihtiyacına olduğu ortaya çıktı? Bu dönemi, şu, şu akışı anladığınız zaman... Hangi dönemde kimin çıktığını ve neden çıktığını da bu da bize şunu gösterecek. Düşünceler, fikirler ancak ihtiyaç olduğu zaman ortaya çıkıyor. Ne daha önce ne daha sonra. Ne zaman ihtiyaç? Bratola 800 yüzyılda çıkmıyor. Bratola ancak çöküş zamanı çıktığı zaman devlet nasıl olmalı diye bir soruyu sorarak ortaya çıkabiliyor. Onun devlet yansıyor. Ayrıca ancak çöküş zamanı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü kent devletini kurtarmak lazım. Çöküyoruz. Ama zenginleşme döneminde bunlar ortaya çıkmıyor. Bunu anlatabilmek için de isterseniz bir 5 dakika ara verelim. Ondan sonra hangi düşünceler ne zaman çıkış Şimdi şey söylemiştim ya yani kaldığımız yer. Bu genel gelişmeleri gördüm. sosyal gelişmeleri. Düşünce dünyasında ne oluyor? Bu sırada yani çünkü antik dünya dünyası dediğimiz zaman esas olarak düşünce dünyası, felsefe, siyaset, bilim vesaire gibi alanlardan oluşuyor. Şimdi bakın bu biraz evvel göstermeye çalıştım, yani İonya dediğimiz bölge ki bölge aslında bizim çok az bildiğimiz bir şey bu arada da konuştuğumuz gibi artık Yunan dünyasının mirasçılarından bir tanesi de biziz bunu çok fazla bilmesek de ki hem turistik mekanlarımız açısından olsun hem kültürel anlamda olsun aslında Ege bölgesi dediğimiz bölge doğrudan artık Yunan dünyasının mirasını ve üstelik de bu ters e, imparatorluğunun getirdiği kültürel şeyle de harmanlanarak günümüze kadar gelen bir şey. Şimdi bu dönemde, ilk dönemi bahsediyoruz. Karanlık çağ bitti. Kent devletleri ortaya çıkmaya başladı. O bildiğimiz zenginleşme dediğimiz olay özellikle zeytin, üzüm vesairenin getirdiği şeyle köleler gelmeye başladı. Bu dönemde ortaya şu Milet. Bugün izniyle hemen altında gördük. Milet. E, Kert devletinin giderek ön plana çıktığını görüyoruz. Milet neden önemli bir yer? Milet dediğimiz yer arkadaşlar, antik Yunan dünyasında doğa filozofları dediğimiz insanların ilk ortaya çıktığı yer. Doğa filozofları kimler? Şimdi özellikle bu zenginleşme parayla <gülüyor> düşünce dünyasında gelişmeler ortaya çıkıyor ilk ortaya çıkan şeylerden bir tanesi... Ee, düşünce dünyasında ortaya çıkan bir sıçrama. Artık tanrılara ihtiyaç duyulmadığı bir andayız. Dünyayı, dünyayı işte seküler neden solucu ilişkileriyle inceleme. Aklı köleler, dinsel inançlar ve mitolojik açıklamaları bir kenara koyup ki şey biliyorsunuz Antik, Yunan dünyası aynı zamanda mitolojik açıdan da son derece zengin olan bir. Yer. Şimdi nasıl açıklıyordun mesela depremleri açıklama veya büyük fırtınaları açıklama. Denizde açılıyorsunuz vesaire. Büyük bir fırtına kopuyor, gemi batıyor vesaire. De diyorlar ki e, Poseidon. Poseidon, denizlerin tan tanrısı kızdı bize ve bunun için bunu yani. Şimdi milletle birlikte bu ilk dönemde doğa filozofları bütün bu düşünceleri bir kenara koyup depremler niye oluyor? Fırtınalar niye oluyor? Bu sorulara yanıt aramaya başladılar. İnsanın ve dünyanın kökenini araştırmaya başladılar ilk dönem. Bakın tarihlerde hepinizin tanıdığı isimler bunlar aslında. Falesi. Alaksimendros. Bunlar 625 doğum tarihlerine baktınız da, yanında soru işareti olanlar yaklaşıktır tam bildiğimiz şey. 624 olabilirdi, 21 yıldır. 610, 588. Thales, bilinen ilk doğum filozoflarından biri olarak. Şimdi Thales'in ilginç olan hikayesi şu. Thales öğrendiği şeyler büyük bir Mısır'dan öğrendi. Mısır bilgisinden öğrendi. Fakat Mısır bilgisinden öğrendiklerini biraz daha özgür bir ortamda. Firavun'un olmadığı Kleobron'un iktidara bilgi şey yapmadı. Doğrudan doğruya iktidarı için zorlamadı bir dönem. Kendi özgün düşüncelerini ortaya çıkartmaya başladı. Hiçten hiçbir şey olmaz. Tales'in en önemli sözüdür bu. Evrendeki, kozmosdaki her şeyin özü sudur diyor Tales. Milattan önce 585'te güneş tutulmasını hesaplayabiliyor ilk defa. Fakat bu gene matematiklerin şeyleri dediğim gibi Mısır'dan öğrenmiş durumda. Mısır şeylerine göre aslında hesaplıyor. Bunu da biraz daha geçen sunumlarda anlatmıştım. Sümer'de de Mısır'da da bunlar hesaplanabiliyoruz zaten. Tales'in ortaya attığı matematik kuralları ki bu kurallar büyük bir çoğunluğu Mısır'da zaten piramitlerin yapımında vesairede kullanılıyor. Bugün hala matematik dersinde Tales kuralları diyor. öğreniyoruz. İlginç mesela Tales şöyle bir şey yapıyor. Bugün bize çok komik gelir. Tales diyor ki depremlerin nedeni nedir? Sonuçlarına şöyle yanıt veriyor. Dünyanın yer kabuğunun altında su var. Bu suyu her dalgalanmasında toprak parçaları dalgalanır ve depremler ortaya çıkar. Şimdi biz bugün depremlerin böyle bir şeyden olmadığını biliyoruz. Fakat bu çok önemli tanesini yaptığı bir şey. Bakın tek bir depremin Poseidon yüzünden olduğunu söylemiyor. Depremlerin genel bir kuralını ortaya koymaya çalışıyor. Bu zaten bildiğimiz bugünkü modern bilimin temelidir. Bir depremin nedeni değil şu kızdı bu kızdı veya şöyle oldu diye. Bütün depremler bundan olur. Bunu bir kere ortaya koymaya başladık. Bu yanlışlandığı zaman genel kuralı aramayarak devam ederseniz de bir sonrası zaten felsefede durursunuz. Aynı şey Anaksimenes çıkıyor ortaya. Diyor ki her şeyin özünde sonsuzluk var. Öz arıyorlar. Dünya, kozmosun, evrenin, dünyanın ve insanın özünü arıyorlar. Anaksimenes arada arıyor, güneş saatini buluyor. E, Araximenes'in Doğa Üstüne diye yazdığı kitap eskiden Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe'ye de basmıştı şimdi artık basmıyor öyle şeyleri. İlk yapıplardan biri sayılır. Ve mesela Araksimenes de her şeyin kaynağını havada buluyor. Bu yine 540'lar ilk bakın ilk zenginleşme döneminde toplumla ilgili kimse yok. Herkes neyle ilgileniyor? Doğa ile ilgiliyor Doğayı çözmeye çalışıyorlar. İlk zengin... Çünkü her toplumla ilgili olan düşüncelere ihtiyaç yoktu bir zenginleşme var. Kırnak içerisinde bir eşitlik köleler, möleler geliyor. Üzretim yapılıyor. O zenginleşmeye paralel olarak boş olan insanlar ortaya çıkıyor. Bunlar düşünmeye başlıyorlar. Farklı bölgelerden gelen kültürel bilgileri de ele alıp bunları sentezlemeye çalışıyorlar. Ve Efesli. Bizim Efesli ki Herakliyitos. Herak aynı zamanda diyalektik düşüncenin de ilk insanlarından biri sayılı. Ee, neydi diyalektik düşünce? Her şey zıtların, mücadelesi zıtların çatışması sonucunda ortaya çıkar. Antahey diyor Heraklitos. Her şey değişmeyen tek şey değişimdir. Her şey bir değişimin içerisindedir. İyi ile kötü, soğuk ile sıcak yaşam ilerliyorum karşılıklı. bildiğiniz en önemli şey aynı ırmakta, aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Çünkü siz nehle girdiğinizde nehir atmıştır, su değişmiştir. Siz nehle girdiğinizde bazı hücreleriniz ölmüş, yenilenmiş, siz de değişmişsinizdir. O zaman bildiğiniz yegâlde şey var değişmeyen her şey değişimdir. Güney İtalya. En önemli bilim bölgelerinden biri. Burası da Antik Yunan dünyasına dahildir Güney İtalya. Felsefi düşüncenin için. Buradan kimi tanıyoruz mesela? Hemen aklınıza geldik. Pisagor. Pisagor diyerek. Pisagor'un kendisi de aynı zamanda Mısır'da bu öğrenimlerini görüp ondan sonra gelmişti. Tales'in öğrencisidir ve bakın Tales'in önerisiyle Mısır dilini öğrenmek için Mısır'a gitti. Uzun bir süre Mısır'da kaldı. Döndüğünde bugün matematik kitaplarında okuduğumuz Pisagor teoremlerini geliştirdi. Pisagor'a göre de evrenin özünde sayılar vardı. Sayıların gizemi üzerinden gitti. Mistik, adeta dini bir tarikat gibi kurdu şeyini, kendi okulunu. Bunların her biri okul sahibi aslında, ekol sahibi. Ve burada genç öğrencilerle tartışarak geliştiriyorlar bu fikirleri. Epodekles çok az bilinir. Ona göre evrenin özü su, ateş, hava ve toprak olmak üzere dört taneydi. Yani temel elementler. Epodekles bakın nasıl bir bilim insanı. Ee, bilim insanı dediğim ben öğrencilerime hep şunu söylerim. E, ...marjinal olmayı bugünlerde bütün insanlar şey olarak görürler... ...marjinal olmak kötü bir şey olarak görürler. Televizyonlarda görüyorsunuz, tartışmalarda hep şeyi söylüyorlar... ...zaten onlar marjinal akımlar, o zaten marjinal. Marjinal olmasaydı insanlık tarihi olmazdı. Vasat insanlık tarihi yapamaz, marjinaller yapar. Bunu hep öğrenciler... ...siz öyle bir şey diyordun. en basitini söyleyeyim mesela... ...hangi normal insan kendi vücuduna bir kuduz mikrobunu aşılar... Pastör aşılar. Bu pastör olmadan kuduzu bulamazsınız. Veya Benjamin Franklin, bugün herkes Benjamin Franklin, dolar üstündeki resminden tanır. Benjamin Franklin, marjinal bir insandır. Ne yapmıştır? Mesela paratoneri bulmak için uçurtmanın ucuna anahtarı koyup bunu fırtınalı havada uçurup, ölmeyi göze alarak paratoneri bulmuştur. Bütün dünyanın tarihi tür marjinal insan. Emrede öpmez marjinerlerden biridir. Dağları nasıl çalıştığını göremeyeyim. Faaliyete geçen İtalya'daki bir yanardağın kraterine kadar tırmandı ve orada öldü. Evet. Yani faaliyete geçen bir yanardağın tepesine tırmandı. Aşağıya baktı. Nasıl çalışıyor? Onu incelemeye çalışırken yanardağ lavuk üstültü ve yandı. Ama bu adamlardır işte insanlık tarihini ilerletenler. Dolayısıyla hani vasati çöp eskiden yazardı ya kibrit çöplerinde vasati kırk çöp. O kırk çöp olmak çok da iyi bir şey değildir. Yoksa insanlık tarihi hala ilkel komüler toplumda kalmıştı. Demokritos son dönem doğa filozoflarındandır. Evrenin temel veya kurcu maddesinin ilk defa atom, gözle görmeyen şeyler olduğunu söylemiştir. Burada bakın ilginç bir şey. 19. yüzyılda düşünce dünya modern dünyanın düşünce dünyasını geliştirecek olan Büyük düşünürlerin büyük bir çoğunluğu ilk fikirlerini Antik Yunan'daki bu insanlardan almışlardır. Hegel. Hegel mesela Marx'ın doktora tezi Jamokitos üzerindedir. Marx'ın doktora tezinde en çok üzerinde durduğu, kendi düşüncelerini geçirdiği isim Heraklitios'tur. Diyalektik düşünceyi şey yapabilmek için. Dolayısıyla Antik Yunan dünyasındaki o düşünsel yanlış malı bir şeyse o 19. yüzyıldaki modern siyasal düşüncelerinde içine gelmişti. Aynı şekilde Locke, Hobbes bunların hepsi Yunanca ilgilen ve Siyasal liberalizmin temellerine kadar sofistlerden yararlanan insanlardır. Birbirinden çok farklı düşünceler üretseler de hepsinin ortak noktası şudur. Kurgusal akıl üzerinden bir doktrinler. Tanrıların yaptığı şeyler değil. Doğada neden-sonuç ilişkileri vardır ve biz bu neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyabiliriz demeleri doğa filozoflarıdır. Hani bizim Sümerler'in, Mısırlıların tanrıları gibi burada da tanrılar var tabi. Zeus'u hepiniz tanırsınız. Tanrıların tanrısı. Aynı kült nereden geliyor? E adam bir şeyden geliyor. Sümerlerden gelen bir kültür aynı zamanda. Hedesinden her Poseidon'a kadar yüzlerce tanrı vardı. Ama ilk defa doğa filozofları Teojeniya, tanrıların doğuşunun açıklanmasından, Kozmojeniya yani Kozmoz'un, evrenin doğuşunun açıklanmasına geçiş verdi. Artık tanrılar değil doğa filozoflarıyla birlikte evrende neden sonuç ilişkileriyle biz evreni nasıl anlayabiliriz fikrinin ortaya çıktığını görüyoruz ki ha bu kadar ben antik Yunan'ı aşağıladıktan sonra hani böyle çok güzel esas önemli yaptıkları nokta da budur. Bu çok önemli. Yani burada iyi diyoruzdur hakkını teslim et noktasında tanrıların yaptığı şeylerden neden sonuç ilişkilerine indirgeme ki bu zaten Batılı düşüncesinin temellerinin oluşması yöresansla birlikte antik Yunan'a dönüş yeniden doğuşlenmesi tanrıların yaptığı ki kiliseye karşıdır artık yaptığı şeyler dünyaya dönüştür. Aynı şekilde. Şimdi bakın. Bu ilk dönemde sonra ne oldu ki? E, Kaylon'un darbe girişimi vesaire falan derken bir anda toplum karıştı. Zenginler ve yoksullar arasında çatışmalar başladı. Nasıl yönetileceğiniz sorusu ve ilk defa bu sefer e, Sokrates'in deyişiyle filozoflar gözlerini gökyüzünden gelişime indirdiler. Artık evrenin işleyiş mekanizmalarından, doğanın işleyiş mekanizmalarından, ya bir dakika bir de toplum diye bir şey var. Peki bu toplum nasıl yönetilecek? Yöneten yönetilen. Bu toplumun yöneticilerle ilişkisi ne olacak? Yönetilenlerin kendi aralarındaki ilişkiler ne olacak? Doğa filozoflarını bir adım sonra takip eden insanlar artık gökyüzüyle ilgilenmeyi bıraktılar. Tabii arada fen bilimcilerin teriyle insanlar çıktı ama artık Antik Yunan'daki esas felsefenin ana teması toplum olmaya başladı. Nasıl bir yönetim? Özellikle Pers savaşlarıyla birlikte ortaya çıkan demokrasi nasıl bir demokrasi olacak? Ekonomi, eğitim, sanat nasıl olmak zorunda sorusu. Ve burada ilk karşımıza çıkanlar bu laikleşme, sekülerleşme dediğimiz şey. Laikleşme, sekülerleşme Türkiye'deki gibi basit kavranan bir şey değil. Laikleşme, sekülerleşmeden kastedilen şey Poseidon'u Zeus'u bir tarafa bırak, onlar yerinde kalsın. Biz şimdi kendi işimize bakalım. Poseidon'la Zeus'la bu işler olmuyor meselesi. Yurttaş yurttaş ilişkileri nasıl olacak? Devlet yurttaş ilişkisi nasıl olacak? İlk ortaya çıkanlar sofistler. Sofist, Sofya bilgi demek. Sofistler bilgi seven insanlar. İlginç bir şey. Sofistler, bu, bu bir ekol. Ee, 15-20 tane çok farklı düşünür var. Ve kökenle indiğiniz zaman modern siyasal düşünceler liberalizm, anarşizm, Marx'ın hepsinin kökenliği sofistlerde bulabilirsiniz. Sofistler, geleneksel aristokratik değerleri ki hatırlayın, Aynı dönemde Drakon ağır ceza yasaları yapıyor. Arkasından Solon reformları geliyor. Bu dönemde Sofistler konuşmaya başlıyorlar. Sofistlerin büyük bir çoğunluğu da ilginç bir çimde demin söylemiştim hocam. Bedeikoslar, yabancılar. Evet. Onlar daha çünkü şey bakabiliyorlar artık. Yunancılar daha dışarıdan bakıp o demokrasi. Evet. Ve Sofistler bu anlamda ilk demokratik eleştirmenlerdir. Demokrasinin halka yayılmasını söyleyen ilk insanlardır. Şimdi bunu bunlardan en çok tanınanları Protogoros. Protogoras da Gorgias'tır mesela. Sofis kavramı Antik Yunan dünyasına baktığın zaman 3 dört tane anlamı vardı, birbirinden bağımsız. Mesela sofistler bir tane bilgi kişilerdir. Evet. Sofya bilgi bu şey söyleyen insanlardır aslında. Bugünkü ilk şeye bilgi iktidardır. Bilginin yayılmasını isterler. İki siyasal yaşam öğretmenidirler. Ne demek siyasal yaşam? Tövçüler şey ee, siyasal yaşam öğretmeni derken kastettiğim şey ilk siyaset bilimcilerdir. Parayla ders verirler. Niye parayla ders veriyorlar siyasal Çünkü artık agoralarda demokrasi yayıldı ya, agoralarda insanlar artık konuşuyorlar. Siyaseti ortak yapılıyor ve demokrasinin yayıldığı aşamda, aşamada bilgiyi satabiliyorlar. Bilginin satılması o agoradaki insanların kendi fikirlerine yeni insanlar kazanabilmesini sağlıyorlar. Paralı öğretmen bunlar bildiğiniz özel öğretmenler. Retorik hitabet ustası. Neden retorik ustası? Demokrasi yayıldıkça şöyle bir şeyle karşı karşıyasınız. Agoradasınız, bin tane adam var. Ve kendinizin bir fikri var. Ve bu adamlara o fikre ikna etmek zorundasınız. Bunu yapabilmenin koşullarından bir tanesi iyi hitap yapması. Doğruyu söylemeniz yetmiyor. Doğruyu anlatabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu insanlar aynı zamanda konuşmayı öğrettiler. Siyaset yapmak isteyen insanlar. Ve bir adam sonra bunlar sapsatacı demagog nüvanı kazandılar. Demagoji sapsata. Neden? Bakın çok ilginç, demokrasiyle arasındaki farkı bugüne kadar yansıyan tartışmaları gösteriyor. Demokrasi her zaman haklı mıdır, çoğunluk her zaman? Bunlara safsatacı demagog ünvanını veren Sokrates'tir. Neden Sokrates bunlara demokratik oldukları halde safsatacı veya demagog diyorlar? Çünkü bunlar bir adım sonra öyle bir aşamaya gittiler ki, özellikle ikinci kuşak sofistler, halkı doğrularla ikna etmek değil artık esas önemli olan kendi kendi kafalarındaki düşünceye herkesi her türlü aracı kullanarak ikna edebilmek. Ve burada liselerdeki münazarayı hatırlarsınız büyük çoğunluğunuz şeyde. Hani sanat halk için midir? Halk sanat için midir? Burada iyi konuşma yapan karşısındakini ikna eden onu da savunur, bunu da savunur. Hangisini savunur? Önemli olan karşındakini mat etmeyin. Demagojidir. Ve Sokrates bunu söyler. Siz artık demagoji yapıyorsunuz. Siz doğruların peşinden gitmiyorsunuz. Siz kendi kişisel hırsınız, kişisel çıkarlarınız için halka arkanıza alıyorsunuz. Bu demokrasi değil de ve demokrasi eleştirisi geliştirir buradan. Yani çoğunluk her zaman haklı mıdır sorusuna bir adım sonra göreceğiz. Hayır der çoğunluk her zaman haklı değildir. Fakat tabi bu dördüncü aşamaya gelmeden önce bunların içi yönünde ortaya koymak lazım. Protogoros mesela şöyle bir mesele anlatır, şöyle bir mitolojik hikaye anlatır. <gülüyor> Siyaset neden herkesin hakkıdır anlatabilmek için? Zeus, dünyayı ve canlıları yaratır. Zeus, dünyayı ve canlıları yarattıktan sonra iki kardeşe, hepinizin tanıdığı Prometheus ve Hepimeteus'a görev verir. Dünyayı ve canlıları yarattım Gidin şimdi bunları bu vahşi ortamda, dünya gibi vahşi ortamda, hayatta kalabilmeleri için gerekli olan malzemeleri dağıttı Ve bir kutu verir bunlara. Bir sandık. Epimetheus sandığı alır ve yeryüzüne iner Olimpos Dağı'nın tepesinden. Yeryüzüne indikten sonra sandığı açar. O sırada Prometheus Dağı yukarıdadır. Henüz gelmemiştir Olimpos Dağı. Epimetheus acele eder biraz. Sandığı açar ve dağıtmaya başlar. Karşısında kocaman bir kuyruk. Bütün canlılar bir geyik gelir karşısına ona büyük boynuzlar verir. Bir ayı gelir karşısına ona bir pençel bir yünden post verir ki dayanabilsin her şey Deve gelir ona bir örgüt verir. Uzun süre çölde yaşayabilmesini sağlayabilmesi için. Her yerine pençeler dağıtır, postlar dağıtır, hayatta kalabilecek her şey dağıtır. Kuyruk kızla erir, canlıların büyük bir çoğunluğu biter. Sıra bitmiştir, en son canlıya gelir sıra insan. İnsan şöyle çıkart, karşısında durur. bir bakar, hiçbir şey kalmamış. Planlı bir dağıtım yapmadığı için her şey bitmiş. Prometheus gelir ve insana bakar. Bir anda görür ki bunun hayatta kalması artık mümkün değil. Her canlının doğaya karşı, diğer canlılara karşı kendini koruyucu şeyleri var ama insanın yok. Ve Prometheus çıkar Olimpos Dağı'na, tanrıların gözetiminde olan ateşi çalar. Ateşi çalarak insana verdi ve böylece insanın yaşamasını sağlar. Olimpos Olimpos Dağı'nda Zeus, Prometheus'u çok güzel. Sen bizden habersiz, tanrılardan habersiz, tabi insana bu ateşi vermi ve onu Prometheus'u uzun bir cezaya mahkum eder hepinizin bildiği gibi daha tekrar verir, tekrar tekrar eder. Zaman geçer fakat bir bakar insanoğlu Zeus dünyaya bakma. Şunu diyor. İnsanoğlu ateşe sahiptir. Ayakta kalabiliyordur da. Sürekli bir çatışma halindedir. Sürekli bir kavga halindedir. Bunlar böyle yaşamaya devam edememez. Üstelik de dünyayı da yok edecekler, Diğer canlılar da. Tekrar bir görev verir her hayat. Savaşlarca. Git der bunlara şey haber sarsa. Git bunlara zanaat ve siyaset bilgisi verir. Zanaat ve siyaset. Yani ateşi nasıl kullanacak? Ve birbirleriyle bu iletişim uzlaşmak. Şunu sorar ben insanlara siyaset bilgisinin bir kısmına mı vereyim Hep, hepsine eşit olarak dağıtlar. Herkes siyasete. Şimdi, Protogoraz bu mesele anlatırken şunu anlatıyor. Siyaset herkesin aklıdır. Eşitlikçi bir şeydir. Dolayısıyla buradan bir eşitlikçi yanılardı Protogoraz. Ama bir adım sonraki sofistlerin getirdiği nokta bu eşitlikten karşısındaki insanın ne olursa olsun ikna etme meselesidir ki antik dünyanın üç büyükleri Sokrates, Platon ve Aristo. Sokrates, şimdi bakın bunlar hangi dönemde? Sofistler demokrasinin yükseldiği dönemde ortaya çıktılar. Pers savaşları, arkadan Peripores savaşları, Atina zenginleşiyor, Agoralar doluyor, Agoralar'da insanlar Ve Peripores savaşları, yıkıntının başladığı yerde bu üçü çıkıyor ortaya. Çünkü polis devlet, elden kayıyor, devlet gidiyor yıkılmak üzere. Ve üçünün de temel meselesi şu, bu devleti nasıl koruyacağız, bu devleti nasıl ayakta tutacağız? Onun için Platon devlet diye bir şey yazıyor. Onun için Aristo biliyor, anayasaları inceliyor, en ideal devlet nasıl olur, yaşanabilir ideal devlet, onu araştırıyor. Sokrates, ne yazdığını biz bilmiyoruz. Sokrates'in yazdıklarından bize kalan bir şey yok, Sokrates'i biz nereden biliyoruz? Platon'un hocasıdır. Sokrates için diyaloglarından biliyoruz. Bir de en kavgalı olduğu sofistleri onun adına yazdı. trajedyalardan biliyoruz. Ne diyor Sokristler? Sokristler de Sokrates'e çok kızıyorlar. Aksineği diyorlar. Sokrates neden bir Aksineği? Sokrates bundan Aksineği. Delfi kahini. Delfi e, kahinlerin en yoğun olduğu yer Atina'da. Delfi kahinine gidiyor Atinalılar. Diyorlar ki antik Yunan dünyasının en bilge yakisi kimdir? Delfi kahin diyor. Tabii ki Sokrates'dir diyor. Bilmiyorum. Ben ki buradan biri ve ancak bu arada ayakta olan tek kişi Sokrates Sokrates'e gidiyorlar diyorlar ki en bilge kişi der kâini seni söyledi. Sokrates diyor saçmalamayın. Benim bildiğim geldi şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bunun üzerine diyor, dönüyor diyor bize size diyor ispatlayacağım diyor. Atina'da diyor benden daha bilgili onlarca kişi bulacağım size. Ve Sokrates bu andan itibaren agora Agora'daki meyhanelere gidiyor. Agora'daki alışveriş yapılan dükkanlara gidiyor. Sokakta. Onun için aksine ediyorlar, Bulduğuna yapışıyor. Bulduna yapışıyor. Niye yapışıyor? Onlara sorular soruyor. Ve onlara diyorlar ben kendimden daha bilgesini bulacağım. Onlarca kişiyle tartışıyor ve sonuçta şunu görüyor. Hakikaten ben bilgeymişim. Neden? Çünkü herkes bir şey bildiğini biliyor ama aslında hiçbir şekilde temellendiremiyor. Bilmiyor. Ben hiçbir şey bilmediğimin en azından farkındayım. Onlar bir şey bilmediklerini de farkında. Sokrates'in ayırt edici yönü bu bilgi. O da bilgiye çok önemsiyor. Ve Sokrates diyor ki, bakın Sokrates'in demokrasi düşmanlığı, asla bugün anladığımız anlamda bir demokrasi düşmanlığı değil. Sokrates şunu diyor, elitizmle değil, bilgiye dayalı bir iktidarı savunuyor. Neyi savunuyor? Şunu söylüyor diyor ki, bakın diyor, siz diyor, bir kaptansınız, şey bir büyük tüccarsınız, malınızı bir yerden bir yere götüreceksiniz, o bir yerden bir yere götürecek geminin kaptanı olarak en tecrübeli, en bilgili kaptanı arıyorsunuz. Hastalandığınız zaman sürekli olarak bu hastalığı en iyi iyileştirecek doktor kimdir? Onu arıyorsunuz. Ama söz konusu Atina'nın devleti yönetmek olduğu zaman eller kollar kaldığı birileri yapıyor. Burada en iyi aramıyorsunuz. Burada esas yaptığı eleştiri aslında demagojiye karşı yaptığı bir eleştiri. Sofistlerin demagojisine karşı yaptı. Dolayısıyla Sokrates bir azınlığın yönetimini, bir aristokrasi değil, bilginin eşit dağıldığı bir toplumda eşit bilgi insanlar arasındaki bir yönetim. Onun için filozof krallar diyorlar daha sonrasında. Bunu bizim e, neydi manken kızımız? Ayşun Kayacı'ydı. Yani dağdaki çobanın oyunu benim oyuyla. Bu değildi mevzu. O onu biraz yanlış anladı. O aslında biraz Sokrates okumuş anladığım kadarıyla oradan hemen... Sokrates'in getirdiği meyluda, daha dâvet da çobanla veya şeyler gibi ilgili değil. Sokrates'in, bakın bu bugün dahi tartışılan bir konudur. Demokrasi eşitler arası bir ilişkidir. Eşit olmayan insanlar arasında demokrasi olmaz. Eşitler arası olan ilişkide çünkü eşitler arası bir tartışmayı yapabilirsiniz ancak demokrasiden söz Bugün modern kültede haber bazarı vesairelerin tarttığı hikayede mi? Eşit i̇şte olmayan insanlara demoloji yaparak arkanıza alıyorsunuz. Buradan demokrasi çıkmaz. Buradan diktatörlük çıkar. Buradan bak. Sokrates'in söylediği budur. E Sokrates bunun için bir şeyi söylüyor. Eşitler arasında bir ilişki olarak bir yönetim biçimini soruyor. Platon Platon da buradan gider. ideal devleti aramaya başlar. E i̇deal devleti ararken Platon bambaşka bir şey budur. Platon'un ideal devletinde Platon tabi daha böyle eşitlikçi olmayan bir yerden bakar oluyor. Evet Platon ideal devleti en son şuna karar vermiştir. Der ki Platon, insanla üçe ayrılır. Naturasında altın olanlar, naturasında gümüş olanlar, naturasında bronz, turç olanlar. Kimdir bunlar? Bronz ve tunç olanlar üreticilerdir. Bunlar üretmek zorundadırlar. Naturasında gümüş olanlar bunlar koruyucularsınız yani askerler gibi Burada mesela Platon bunu çok ayrıntılı anlıyor koruyucularsınızı da koruyucular sınıfı A'ya sahibi olmamalıdır. Neden? Çünkü aile sahibi olursa A'kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarının önüne çıkartabilir. Bunlar ticaret yapmamalıdır. Çünkü kişisel çıkarlarını, toplumun çıkarlarını kadınlar ve erkekle eşittir. O kadar ayrıntılı bir plan çizer ki Platon devletinde. O Platon'un devletinde çizdiği ayrıntılı planda dinleyecekleri, müzikler yapacakları spor hareketlerine kadar her şey vardır Platon'un devletinde. Bu bir ideal devlettir. Bunların içerisinde en yetkin olanlar ilerleyen dönemde en çok bilgiyi şey yapanlar filozof krallar olacaklardır ve dünyanın şeyin mutluluğu yönetecek. Kimdi filozof kral? Bakın burada da ilginç olan hikaye şey Platon burada gene bir diktatörlük da anlatmıyor. Platon burada anlattığı filozof krallar e, en bilgililerin yönetimi anlamında bir şey. Burada ilginç bir şey. Bir parantez açayım. Bakın e, tarihte iki ilerli şey mantığında Bugün parçalar en keyifli hikayelerden biri. Platon Doğu Dünyası'nda Eflatun olarak ve Eflatun da aslında mesela Doğu Dünyası'nda çok iyi bilinen birisi Ve size mesela Platon İdari Devleti'nin ilk kuruluş aşamasından sonra ortaya çıkmış olduğu bir coğrafya derse, hangi bir düşünün? Sonra da gençler, kapı kuruluş sistemini düşündü. Koruyucular sınıfı ailesiz, köpüsüz insanlar değiştirilir. Alınır, bunlar yetiştirilir. Bunların aile kurması yasaktır. Bunların ticaretle uğraşması yasaktır bunların içerisinden en yetenekler endörün alınır, endörünle yetiştirilir ve bunlar devleti yönetirler. Bu, bu bize neyi anlatıyor? Bu aradaki geçişte bugün birçok kişinin tartıştığı gibi Osmanlı toplumundaki kurucuların büyük oranda eflatılı bildikleri ve bundan sonra eflatılının düşüncelerinin bu coğrafyada etkili olduğunu. Bu yüzden bir etkileşimi gösteriyor aslında düşünceler. düşünceler. Plato, Aristo Platon gibidir. Platon ne kadar ilerler ki o kadar realist. Aristo ne yapıyor? İdeal bir devlet olmaz yapılabilir bir devlet olması lazım. Yani real, real olarak ne yapabilir? Dolayısıyla e, pratikte hayata geçirilebilecek bir devleti öğreniyor. Üçünün de ortak soru. budur ama devleti nasıl ayakta tutacağız? Halis sonunda planları vardır. Mesela. Bu da devletler de polisi kent devletini zaten çöküyor çünkü. Gidiyor. Ve sonuç bu düşüncelerle ortaya çıkıyorlar Şimdi bir başka insana geliyor. Stop. Bu da bir ekor çok az biliniyor. Ama Stoa aslında kendisiyle ilgili en çok etkileyen şeydi. Stoa okulu şu gördüğünüz sütunlu şeye Stoa deniliyor Koridora. Burada yürüyerek derslerini yaptıkları için bunlara Stoa okulu deniliyor. Kurucusu Zenon diye birisi. Zenon Kıbrıs'ta bir düşünüyorum. A şey mesela biliyorsunuz Ariston ve Platon'un kurdukları okullar da bugün işte bir lisedir, biri akademidir. Bugün onların kurdukları okullar hep günümüze kadar gel. Stoa da işte bu şeyden geliyor, sütunlu koridorası stoa adı veriliyor. Burada yürüyerek ders yaptıkları için buna stoa okulu deniliyor. Şimdi bu bakın, bu düşünce stoa okulu da yeni bir dönemin habercisi. Peripondos savaşlarının sonunda artık Antik Yunan dünyası ortadan kalkıyor. Antik Yunan dünyası ortadan kalkarken artık Antik Yunan dünyasının düşünceleri değil, yeni bir düşünceye ihtiyaç var. Polis değil, kozmopolis. Yani polisten, küçük kent devletinden imparatorluklara giden yol. Sizinle şeyde, arada konuştuğumuz Alexander, yani. İskender. İskender'in düşüncesinin temellerini ve sonrasında Roma'nın temellerini atacak düşünce bu Stoğa'nın. Stoğa, Zenon diyor ki Zenon Bunlar ilginçler. Bu tıpkı sofistler gibi bir sürü stoacı var. Ve bir sürü stoacı içinden daha Roma'nın resmi düşüncesi olacak stoğazlarda Roma İmparatorluğu'nun. İmparator Marcus Aurelius da Stoacı olacak. İşte ne bileyim köle Tetavus o da stoacı. stoğacı. Bir köle de stoacı olabiliyor bir imparator da. Fakat temeli çok ilginç. Bir kere polislerin zamanını doldurduğunu görüyorlar. Bunlar Sokrates, Platon, Aristo gibi polisi korumak değil. Yeni döneme uygun bir yapı. Kozmopolis. Kozmopolis şu. Kozmo, evren. Polis, kent. İmparatorluk bütün dünyayı katlayacak büyük bir devlet. Onu savunuyorlar. Kadercilik var. Bu kadercilik çok ilginç bir şey. Diyorlar ki hepimiz diyorlar bir Logos'tan geldik. Evren. Büyük bir şeyden geldik. Logos. Hepimiz bu Logos'un bir parçasıydı. Hepimiz daha Logos'tan çıktığımız anda sonumuz bellidir kaderimiz çizilmiştir. Bu kaderden ayrılamayız. Ve mesela bunların ilginç olan taraflarından bir tanesi şu bu zenon nasıl ölecek biliyor musun? Gidecek bazıları zehir itecek dedi. Sonra diyecek kaderimde ölmek varsa ölür mü ölecek? Kaderimde ölmek yoksa ölmeyecek bu zaten. İşaret parmağı kırılıyor acaba diyor ben ölme falan Acaba bir deneyim bakayım diyor kaderimde var mı ölmek zehir içiyor ölüyor. Sonra bir sürü adam bunu yapacak. o adam. Acaba benim vaktim geldi mi diye bir zehir içecek ölecekler hepsi. Demek de ki vaktimiz geldi. Fakat bunun önemine biraz sonra söyleyeceğim. İç özgürlük dış özgürlük çok önemli bir kavram kaderciliğe bağlı olarak. Bakın bu üçü de daha sonra neden çok önemli olacak bunu göreceksiniz. İç özgürlük dış özgürlük şu demek. Diyorlar ki bu sütu özgürlük diyorlar insanın kendi e, konumuyla ilgili değildir. Zihinsel bir şeydir. Siz bir imparator olabilirsiniz sonsuz özgürlüğe sahipmiş gibi bir yaşamınız olabilir. Fakat siz dünyeli zevklerin, şehvani hislerin, kötülüğün, bencilliğin esiri olmuşsunuzdur. E siz o zaman özgür değilsiniz. Siz konur olarak bir köle olabilirsiniz. Ama siz bütün dünyeli hisse şeylerinizden kurtulmuşsunuzdur. Şehretten kurtulmuşsunuzdur. Bencillikten kurtulmuşsunuzdur. Kıskançlıktan kötü duygulardan O zaman siz özgürsünüz. İç özgürlük dışarı için. Bakın. Bir adım sonra bu stuha düşüncesi bütün tek tanrılı dinlerin teolojisine girecek. Kozmopolizm nedir? Kozmopolizm bütün evrene ilahi mesaj. Kadercilik doğduğunuz andan itibaren kaderiniz belirmiştir. Hristiyanlık ilk doğuş anından sonra stuha ile birleşene kadar stuha roman ideolojisiydi. Hristiyanlık ortaya çıktığında en büyük düşmanı ne zamanki Aziz Pavlos'un Hristiyanlık ile Stoa'yı eşleştirdi ve dedi ki, ey köleler, efendilerinize itaat edin Tanrıya itaat eder gibi. Çünkü Tanrı sizin kaderinizi çizmiştir. Efendilerinize isyan, kadere isyan, yani Tanrıya isyandır. Hristiyanlık bunu dediği günler Roman'ın resmi dini olmuştur. Stoa. Ey sen köle, sen aslında özgürsün. Bak öteki dünyada sana şey vereceğiz, güzel günler vereceğiz. Sen şimdi dünyevi hislerinden bir arın. Efendine, kaderine göre hizmeti. Evet. Tek Tanrı'nı dinleyen stoari, bu çok önemli stoari işte. Tek Tanrı'nı dinlerle sentezlendiği andan itibaren çünkü ilk dönem ne diyordu? Evet. Hristiyan düşüncesi Hz. İsa şunu bilin ki ey zenginler sizin cennete girmeniz devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordu. Evet. Ares Paulus'u ne dedi? Paulus. Evet. Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a, zenginleştiysek, daha sonra reform Martin Luther'le birlikte Calvin'le diyecek zenginlik, tanrınız sizin kaderinize yazdığı çalışmanızın bir ödülüdür. Buyur, protestanlık. Stoa ile birleşik. Bu onun için çok önemli. İmparatorluk inancıdır. Bütün tek tanrılı dinlerde vardır ve bütün imparatorluklar Stoa'dan bir şeyler almıştık. Ey insan kaderlerinize itaat edin. Ve bir adım sonrası artık stoa düşüncesinin ilk belki temsilcilerinden Aristonu'da öğrencisi olan Büyük İskender ilk defa şey yıkıldıktan sonra gördüğünüz gibi bakın Büyük İskender'in kurduğu imparatorluğun bugünkü şeyi görüyorsunuz, coğrafyası Pakistan'dan, Afganistan, Türkmenistan devasa. ilk Büyük İmparatorluğudur. Bunu takip edecek olan şey batıya doğru Roma olacak. Artık Antik Yunan dünyası yıkılmış ve Avrupa için yeni bir dönem başlamış. Büyük İskender Pers kültürüyle antik Yunan kültürünü sentezik helenistik kültürlerinden bir kültür yaratmış. Bu imparatorluk sadece İskender'in yaşadığı dönemle sınırlı kaldı. Orta Asya bölgesi, Özbekistan, Türkmenistan bölgesinde var içinde. İskender öldükten sonra bu imparatorluk yıkıldı. Ama ondan sonra kalıcı olarak gelecek olan bir başka imparatorluk Roma. Roma bundan sonra da zaten hem Kristi bıraktığı miras modern dünyayı temsil edecek olan şeylerden biri olacak. Şimdi benim planımda bunu da anlatmak vardı ama saatimiz kaç oldu? Yani sanırım şey saat olar. O zaman istiyorsanız bunu burada artık anda bitirelim. Ee, ...gelecek sunuşu... ...ve ee, Theodorit... <gülüyor> ...çünkü bunu böyle hızlı geçersek çok ağırlamak... ...ama evet, Theodorit'in zaten başı da buradan olacağı için... ...Theodorit'in burada evet. Roma ve Theodorit olarak alıp... Evet. ...oradan evet. devam ederiz, evet. gelecek. Yani çok hızlı geçmeyelim... Evet. ...e... Ee, yani dediğim gibi Antik Yunan ilgili anlatılacak çok şey var ama ben esas olarak ana haklarını ve genel tema, düşünsel şeyleri mirasladım ve bu günümüze bıraktığı şeyleri biraz anlatmaya çalıştım. Evet, Umarım faydalı evet, evet, olmuştur. Evet, Eğer bir sorunuz etkisi evet. O zaman e, hepiniz de geleceği, görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> evet, olabilirsin. Ayağlarınızı.